te Merhaba kainat. Bugün 24 Şubat Pazartesi. Yıl 2020, ay 2, gün 55 Kasım 109. 1441 Hicri Cemaziye Lahir 30. 1435 Rumi Şubat 11. Fırtına. Günün tarihi. 110 yıl önce bugün 24 Şubat 1910'da sana, Sanayi-i Nefise Mektebi'ni, bugünkü adıyla Güzel Sanatlar Akademisi'ni kuran ünlü müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey öldü. Eski Hisar'daki evi de müzedir. Günün malumatı. Günümüzde bir insan ortalama olarak hayatının iki haftasını trafik ışıklarının kırmızıdan yeşile dönmesini bekleyerek geçirir. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi, takvimi. Herkes Açık Radyo Burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Ömer Madre Özdeş Özbay ve Robin Tayyar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritskuda bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet. Açılışımızı Natali Cardone'den hasta siempre adlı çok iyi bilinen küba devrim şarkısıyla yaptık. Seni sevmeyi yükseklerden tarihi yükseklerden cesaretinin güneşi ölüme tuzak kurdu diye övgüler düzen bir şarkısıyla yaptık. Santaklara ayaklanması devam ediyor ve senle Fidel'le beraber sana sonsuza kadar ...komutan diye giden bir şarkı... ...çok iyi bilinen bir şarkı... ...şimdi Küba'da... E, ...Küba'dan bahsedeceği için... ...Eduardo Galeano Kadınlar kitabında... ...Küba Kadınlarından... ...onun için çaldığımız bir şarkıydı... ...şimdi ona geçelim... Kadınlar... ...Eduardo Galeano... ...çeviren... ...Süleyman Doğru. <Sessizlik> Ser Yayıncılık. Maria de la Cruz... 1961 Havana İstiladan kısa bir süre sonra halk meydanda toplanıyor. Fidel ellerindeki tutsakların çocuk ilaçlarıyla değiş tokuş edileceğini ilan ediyor. Ardından okuma yazma öğrenen 40 bin köylünün diplomalarını veriyor. Yaşlı bir kadın kürsüye çıkmakta ısrar ediyor. O kadar ısrar ediyor ki sonunda çıkarıyorlar onu. Boyuna göre oldukça yüksekte kalan mikrofonu almak için boşuna çabalarken Fidel imdadına yetişiyor. Ben sizi tanımak istiyordum Fidel. Size şunu söylemek istiyordum. Beni utandırıyorsunuz diyor Fidel. Ama her tarafı buruşuk ve kemikleri görünen ihtiyar kadın onu övgülere ve minnetlere boğuyor. O okuma yazmayı 106 yaşında öğrendi. Kendini tanıtıyor. Kutsal haçın ortaya çıkarılma gününde doğduğu için adı Maria de la Cruz'du. Soyadıysa Semanat. Çünkü köle kızı ve köle torunu bir köle olarak doğduğu şeker kamışı tarlasının adı Semenatte. O dönemde efendiler yazıyı seven zencileri hapse tıkıyorlardı diye anlatıyor Maria de la Cruz. Çünkü zenciler çan sesiyle ve kırbaç ritmiyle işleyen makinelerdi. İşte bu yüzden öğrenmesi bunca zaman almıştı. Maria de la Cruz küstü sahipleniyor. Konuşması bitince şarkı söylüyor, şarkı söyledikten sonra dans ediyor. Maria de la Cruz dans etmeye başlayalı bir asırdan fazla zaman oldu. Annesinin karnından dans ederek çıktı ve buraya gelene kadar acıyı ve korkuyu dans ederek yendi. Burası onun gelmesi gereken yerdi. Bu yüzden onu kürsüden indirebilene aşk olsun. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru <Sessizlik> Sel Yayıncılık Evet tarihte bugüne de kısaca bakalım 1848'de Fransa'da geçici hükümet kurularak 2. Cumhuriyet ilan edilmiş 1848 devriminden sonra 1942 yılında bugün 769 Romanyalı Yahudi'yi taşıyan Struma vapuru Karadeniz'de batırıldı ve bu vapurdan geriye sadece bir yolcu hayatta kalmayı başarabildi Romanyalı Yahudiler nazi işgalinden uzaklaşmak ve Filistin'e göç etmek istiyorlardı. Türkiye kabul etmeyince Karadeniz'e geri dönmek zorunda kalmışlardı ve batırıldı. Evet burada ufak bir ilave de bulunayım malumat. Fıruçluk bağısına. Ee, burada şeyde bekletilirken, boğazda bekletilirken gemi Karadeniz'e çıkmadan saray önünde uzun süre bir tek yolcu yalnız... Oradan tahliye edildi. Evet, zaten hayatta kalan da o. Aa, o bu burada hayatta kalan Karadeniz'deki kazadan sonra so şeyden Anladım. bahsediliyor. Hı -hı. Burada bir tane bir tek kişi kurtarılarak alındı hükümet tarafından ve bir koçun müdahalesi sonunda Romanyalı bir petrol yöneticisi. Yani sınıf e, burada fark ettiriyor diyorsunuz Tamamen özel bir muameleyle evet. önünden özel izinle Alınıyor O dönemde 1942'de böyle 1954'te de İstanbul'da sıcaklığın Eksi 6 dereceye düştüğü Ve Tuna nehrinden koparak Karadeniz'e ulaşan ve daha sonra İstanbul boğazına inen buzların Boğazı ve limanı kapladığı Deniz trafiğinin durduğu haber var Bunu gayet iyi hatırlıyorum üzerinde bisikletlerle karşıya geçen insanları gördüm. Boğazdan mı? Küçük dilimi yutuyordu. Evet, inanılmazmış. Ama beni izin ver, vermediler. Vermediler. <gülüyor> ee, <gülüyor> almadı bu riski yürü ayı. Yürümeme izin vermediler Boğaz'da. Ama yürünüyordu herkes evet, çok yürüyordu. çok fantastikmiş yani. ama bu arada yani. Büyük fırsat kaçırmışsınız. <gülüyor> İçinden alamadım. 1987 yılında bugün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Gorbaçov ilk kez glasnost yani açıklık politikasından söz etti. Evet bu şeye giden yoldu işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına gidecek Soğuk Savaşı'nda biteceğine giden biteceğini işaret eden bir yöndü. 2006'da da Yargıtay Başsavcılığı Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in Türklüğe hakaretten aldığı cezanın bozulmasını istemiş. Tebliğname de şöyle deniyor. Ermeni kimliği Lozan uyarınca azınlık statüsünde. Bu kimliğin korunmasını savunmak suç değil. Ceza Dink'in 8 yazısının tümü birden değerlendirilerek oluşturulmalıydı. Zehirli kan sözünde ise Türklüğe eleştiri bile yok denildi ve maalesef bir yıl sonra yine de e, faşistlerin saldırısıyla hayatını kaybetti ve bu da kullanılan şeylerden evet. bir tanesiydi zehirli kan e, palavrası yalanlarıyla beraber evet günümüzün haberlerini e, geçeceğiz şimdi şöyle bir e, durumdan bahsedebiliriz bir büyük sürpriz haberiyle açılışımızı yapabilirse herhalde o da şu büyük bir küresel ile ilgili iklim değişikliğiyle ilgili büyük bir e, çok ciddi bir uyarı geldi dünyada yani insanlık e, büyük bir tehlike altında dünyada sürdürülemez halde e, bir yörüngeye girmiş durumda diyorlar Yani bizim Genellikle e, uzun yıllardan beri çeşitli kaynaklardan derleyerek gerek bilim insanlarından gerekse bu konuyla ilgi duyan aktivist insanlardan değerlendirdiğimiz hepsi bilime dayanan yorumların en keskinlerinden bir tanesi geliyor. Şaşırtıcı bir şey yani iklim krizi insanlığın geleceğini ve varoluşunu tehlikeye düşürüyor. Ve gezegen sürdürülemez bir yörüngeye girmiş durumda diyor. Sızma bir belge. Bu çok önemli bir kuruluştan geliyor. Hı. Ve yani şeyi de söyleyelim. Ee, özellikle de dünya ekonomisi de batar. İnsan sağlığı mahvolur. Su sıkıntısı, büyük susuzluk çekilir. Üç. Dört, büyük göçler olur... ...ve perişan olur... ...bu göçlerin yol açacağı... ...çatışmalar... ...vesaire... E, ...ve beşincisi... ...diğer yeryüzündeki diğer canlı... ...türleri de ortadan kalkabilir diyor... ...bu kadar radikal bir şeyi... ...kimin söylediğini de nihayet sürpriz... ...olarak sona saklamıştık... ...söyleyelim ama... ...bu bir sızma bilgi Rupert Reed tarafından... ...yani... ...East Anglia... Üniversitesi felsefe profesörü, akademisyen Rupert Reid tarafından ortaya çıkarılmış bir sızma haber. Extinction Rebellion'ın yok isyanının isyanlığında savunucularından ve elemanlarından bir tanesi Rupert Reid, Sözcüsü aynı zamanda. Ve diyor ki J.P. Morgan, ekonomi kurulu açıkladı diyor. J.P. Morgan kim peki? Dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi. Evet. Tabii The Guardian hemen e, J.P. Morgan'ın fosil yakıt şirketlerine yaptığı yatırımları da e, faş etmişler. Yani aslında zaten bu belge sızdırılmasaydı ortaya çıkmayacaktı. E, Paris iklim Anlaşması'ndan sonra yani 2015 yılından sonra 75 milyar dolar fosil yakıt şirketlerine kredi vermeye destek olmaya devam etmiş J.P. Morgan ve kendisi aslında bu sonuçlarının gerçekleşeceğini biliyor olmasına rağmen. Çok acayip, evet. Yani ben hesap ettim, yılda 21 milyar 600 milyon dolar yatırım yapmış fosil yakıtlara. Bir yandan insanlık bütün canlı türleri ortadan kalkar ve dünya ayakta kalamaz diyor. Bir yandan da yılda 21 küsur milyon, ne milyar dolar, 21.6... Ayda bu ne kadara geliyor? 1,8 milyara geliyor. Her ay, günde de 60 milyon kadar, saatte de işte 25 e, milyona falan gelen bir <gülüyor> hesap yapabiliyoruz. Yani saniyesi de 41.700 geliyor dolar olarak. Yani her nefes alışverişinde dolarlar soluyorsun ve ...hepsinin için alıyorsun ama böyle... ...buna rağmen de... ...ama gene de çok önemsediğimiz bir şey... ...çünkü şeyin de diyor... ...hükümetler arası iklim değişikliği panelinin... ...yani dünyanın en büyük... ...bilim kurulunun... ...hesapları da yanlış olabilir diyor... ...daha da kötü olabilir... ...üç buçuk dereceyi bulabilir... ...yüz yılın sonunda... ...yüz evet, yılın sonuna kadar... ...bu da yani endüstri çağı... ...öncesi rakamlara göre... Hemen Monbiyo'yu hatırlatmak lazım. Bir derece dünya sadece. Şu son birkaç ay içerisinde yaşanan büyük felaketlere bakalım. Büy rekor buzul kopmaları, rekor sıcaklıklar, Avustralya yangınları vesaire. Üç buçuk derece olursa yani düşünün neler olabilir? Düşünülemezsiniz hatta yani. Evet bakın yani büyük bir felaketten mi bahsediyor? Kıyamet haberciliğini bu sefer e, naçizane Ömer Madra yerine J.P. Morgan almış durumda bu da insanı biraz şaşırtıyor yani. Yani bildiğimiz haliyle demiş şey BBC de hem Guardian hem de BBC haber yapmış bunu. BBC'den şey Guardian'dan Patrick Greenfield ve Jonathan Watts tecrübeli muhabirleri yapıyor bu haberi. Onlar da çok önemsiyorlar bunu. BBC'de Tom Espinner imzalı bir haber yapmış. O da BBC'nin ee, ekonomi muhabiri ve bildiğimiz haliyle insan hayatı iklim değişikliği sonunda e, bambaşka bir biçim alabilir ya da yok olabilir diyor. Bu dünyanın en büyük bankalarından birinin yapıyor olması çok çarpıcı yani. Bu bir çaresizlik itirafı aslında. Büyük sermaye gidişatın gayet farkında fakat rekabetin kör kanunları bir yandan işliyor. Yatırım yapmaya devam ediyorlar, engellenemiyorlar ve ...felakete doğru gittiklerinde bir yandan itiraf ediyorlar. Evet, çok itiraf etmemişler aslında. Sızma bilgi bu. Kendi ekonomistlerinin yaptığı bir araştırma. Zaten sormuş Gardin mesela. Onlar tamamen bağımsız bir kuruluştur. Bizi bağlamaz filan diye bir cevap gelmiş. Ama yani bu iş gerçek bir dünyada piyasa... Da tam bir çuvalladığının kapitalizmin çuvalladığının açık bir ilanı zaten BlackRock şirketi de dünyanın en büyük e, finans yöneticisi portföy yöneticisi de fosil yakıtları artık yeniden tamamen oralara yatırım yapmayı düşünmediğini e, söylemişti hatta çok da ilginç Jim Cramer diye bir tanesi CNBC televizyonunun meşhur para uzmanı kişisi de Onların işi bitti. Ben fosil yakıtlarla e, çalışmıyorum artık para şirketlerinden bahsederken, borsa para falan. Onlar, onların işi bitti. Dünya, onlara sırtını döndü ve gerçekten de hızlı bir şekilde oluyor. Bütün fonlar ayrılıyorlar. Yani bakın, bunlar şey diye açıklama yapmıştı. Ben onu seyrettim de hatta o televizyondaki küçük bölümü videosunu yani. Bunlar tütün gibiler artık diyor sigara şirketleri gibi işleri bitti ve kimse de sahip çıkmayacak dedi bunu da. Ama yani bir tür wishful thinking gibi geldi bana ya. ama söyledi çünkü tütün şirketleri de hala büyük karlar yani ediyor geldi. petrol şirketleri evet. de hala en karlı şirketler içerisinde hiç, şüphesiz Çok, hiç umursamıyorlar dünyanın onların sırtını dönmesini kar var mı var? Ama bu, bunun konuşuluyor olmasını evet, da önem, önemli buluyorum doğrusu. İşin bir daha da bir şey ekleme yapayım. İklim acil durumu üzerine bir büyük açıklama daha var. g 20de dünyanın en zengin 20 evet. ülkesinin aralığında Türkiye'de var bildiğim kadarıyla G20'nin. ...Suudi Arabistan'da toplanıyorlar ve Trump'ın bütün itirazlarına rağmen... ...Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı... ...Trump'ın bütün itirazlarına rağmen ilk defa iklim değişikliğine referans yapan... ...yani gönderme yapan bir e, açıklama yapmışlar, komünikeye yollamışlar. Reuters'ın haberi de bu, çok ilginç aslında. Tüm bunlar yaşanırken NASA'dan da bir fotoğraf geldi... Antarktika'nın yani güney yarım kürede biliyorsunuz yaz mevsimi ve rekor sıcaklıklar var. Daha 10 gün kadar önce Antarktika'da 20 dereceyi bulmuştu sıcaklık. İlk kez böyle bir 20 şey. 20 dereceyi aşmıştı. aşmıştı. Evet. İlk kez böyle bir şey yaşanıyordu. Bir fotoğraf paylaşıldı NASA tarafından. Antarktika'nın burada bulunan Eagle Island yani Eagle Adası'nda muazzam bir rekor bir erimeden söz ediyor. O fotoğrafta çok çarpıcı bir şekilde gösteriliyor. Eriyen e, buzulları gösteriyor. Artık kara... E, oldukça büyükçe bir kısmı erilmiş durumda. Bunun ilk kez bu kadar büyük olduğunu yüzde yirmisini, bu adanın buzullarının eridiğini yer veriyor NASA. Evet, yani Kartal Adası, ona kartalar benzediği için konmuş bir isim Eagle Island Ama artık benzemiyor çünkü erime onun biçimini de bozuyor. Çok trajik bir şey aslında. Ve ya yani Antarktika'nın Güney Kutbunun e, en yüksek seviyeye ulaştığı zaman sıcaklık e, Florida'dan yazın yani. temsilcisi olan yaz tatillerinin en büyük akla gelen yerlerinden bir tanesi Orlando mesela Florida oradan bile sıcak olduğu ortaya çıkmış çok rekorların kırıldığı çok feci bir durum var ama iklim değişikliği yoktur diye yani ne münasebet öyle bir şey yoktur defol git Greta diye şey yapam tweetlerin dörtte birinin dünyada robotlar tarafından trolller tarafından mi? yapıldığı Hı. ortaya çıkmış durumda Brown, Brown Üniversitesi'nden bir araştırma bu Amerikadan ve yalnız dörtte bir değil belki de yüzde mesela bazı konularda yüzde otuz sekize kadar finan çıkıyor e, sahte bilim bunlar finan diye. Son derece ilginç bir durum var. Botometre diye bir şey kullanıyorlar. Yani o robotun botu o. Ve baya ciddi bir şey. Defol git kreta mesela çok büyük sayıda yer almış. Hepsi robotlardan çıkıyormuş. Bu da açıklandı. Onlar troller. Bir de gerçeklere bakalım. Cuma grevleri devam ediyor. Fridays for Future'un yani gelecek için cumalar hareketinin başlattığı 79. haftayı geçen cumaydı. Ve Greta Hamburg'a gitti çünkü çok büyük bir grev vardı Hamburg'da ve bir yürüyüş 60 bin kişi Hamburg'da sokaklara indi tabi şu anda Almanya'nın aslında ırkçılık meselesiyle nazilere karşı bütün gündemin bu olduğunu ve ırkçılara karşı da sokaklara indiğini unutmamak lazım ama bütün bu. Gündeme rağmen 60 bin kişi tek bir şehirde sokağa indiler çoğu çocuk olmak üzere. Bu Çocukların muazzam bir 18 şey. Yaş evet, altı yani diyelim genç. sağlam gidiyor. Oradan evet. İngiltere'ye de geçecek. Bristol'a gelecek evet, haftada. E, bu, bu cuma. Evet hem oradaki cuma grevine katılacak ama hem de İngiltere'de Extinction Rebellion yani yok oluş isyanı geçtiğimiz cumartesi Londra merkezde büyük bir e, miting düzenledi. Bir eylem düzenlediler. 5 bin kişi burada da Extinction Rebellion'a e, ...katılmışlar Cumartesi günü. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi... ...geçen hafta Extinction Rebellion... ...yani yok oluş isyanı 2020 stratejisini... ...ilan etti. Artık... E, ...vites yükseltiyoruz dediler. Ve bundan sonra hani daha çok... ...disrupt dedikleri, rahatsız etme eylemleri... ...daha çok kadro eylemleri... ...yapıyordu Extinction Rebellion. Dediler ki bu yıl değiştiriyoruz. Artık... ...kitlesel mitingler, kitlesel gösteriler... ...yapacağız. Hedefimiz 2020 sonunda... ...1 milyon iklim aktivisti... E, elde etmek ve kamuoyunun yüzde ve basının yüzde yer alabilir konuma gelebilmektedirler. Evet, Bu çok önemli bir Evet bence şifre. de önemli. Evet. Zaten e, zamanda da son derece dar, evet. dar ve giderek daralıyor. Benim de çeşitli vesilelerle görmüş olduğum e, çocuklar böyle 12-15 e, yaş arasındaki çocuklarla çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimizde te, toplantı gösteri filan yani şey sanat gösterisinde filan her cuma eyleme gitmekte olduklarını büyük bir iftiharla e, söyleyen evet. çocuklara da rastlıyorum. Bu da son derece önemli Türkiye'de de. Ee, sen de Antalya'da hafta sonunda zaten. Evet Antalya'da 3 Nisan'da da bir e, küresel iklim grevi olacağı için çeşitli illerde toplantılar oluyor. Biz de Antalya'da bir grup aktivistle birlikte bir araya geldik. Onlar da 3 Nisan'da sokak inme hazırlanıyorlar. Evet bu çok önemli bir şey. Bunları çeşitli programlarımızda konuşmaya elbette devam edeceğiz. İngiltere'de görülmemiş seller var Britanya'da. Deniz fırtınası ve yani şey olmuş. Ömrümüzde hiç böyle bir şey görmedik diyorlar. Bütün gazeteciler falan da yazıyorlar. Hı hı. Ve büyük bir depresyona da yol açıyor. Çünkü sürekli bir sis pus içindeler böyle. Buna karşı da giderek öfke özellikle Boris Johnson hiç çekilmiş bir şatoda resmen bir kent şehrinde bir şatoda kendini kapatmış. Hiçbir şey sel altında kalan tamamen evleri falan dükkanları arabaları batmış durumda olan insanlara da gitmiyor. Böyle giderek yükselen bir öfke var Britanya'da. Evet, Corbyn gitti demiş bu arada. Öyle. Seçilmeyen e, başkan yani, adayı yani. şey be, e, başbakan adayı. Bütün mahalleleri, sel basan mahalleleri dolaşmış. Evet, bahsetmişken önemli bir şey de var. Ash Wednesday, 26 Şubat'ta, çok dinsel, kutsal bir gün, Lent diye de adlandırılan bayram, 40 günlük eylem başlatıyormuş Extinction Rebellion, yok oluş isyanı da. 26 Şubat günü başlamak üzere 40 günlük eylem ve eylemlerinin kendi hareketlerinin e, bir şey dünya üzerindeki sonuçlarını düşünmeye davet ediyor. Bir takım lent denen şeylerde de oruçlarda da yaptığın işleri düşünürsün ya yediğin içtiğinin dünya etkisini falan onun gibi böyle bir durum var. Ee, bir de çok ilginç bir haber daha vereyim. E, Hitro hava e, limanı da emisyonlarda sıfır karbona ulaşacağını açıklamış. Ben buna... Ağaç dikeceklerim. <gülüyor> Başka nasıl yapacaklar? <gülüyor> evet, ben de anlamadım. Bir ufak istisnası varmış. Yani sıfır karbona tabii yapacağız hesapları yaptık demiş. Yalnız buna uçaklardan çıkan emisyonlar dahil, dahil değil, değil demişler. Evet, O zaman olur. <gülüyor> Gezegeninden insan manzaralarına da koyabilirdik pekala. Resmen bununla yani, hakikaten alay diyorlar. Bu şekilde belediyeler de ilan edebilir o zaman. Tabii. Değil mi? Tabii herkes yani, Tra trafik sayılmaz deyip. Uçakları sayma, arabaları saymazsan ha. tabii sıfır karbona ulaşabilirsin. Sky News'dan geldi bu haber. Gözlerime inanmakta biraz güçlük çektim ama hazmettim. Ama iyi haber şu. E, Latin Amerika'nın en büyük açık kömür madeni, açık maden ocağı e, durdurulmuş. Yani ...büyük bir şeyler... ...Brezilya'da oluyor... ...350 orgu... ...Brezilya'nın 350 orgu... ...ama Arayara... yerlilerinin de kendi kuruluşları... ...ve bir de... Coal Observatory diye bir kuruluş var... ...kömür gözlemevi... ...ve böylece... ...166 milyon ton... ...kömürün yerin altında... ...bırakılması kesinleşmiş... ...yani Goliath diye bir... ...büyük şirket... ...pes etmiş durumda. Uzun ve zorlu... ...bir mücadele sonunda... ...ilk defa bu kadar kuvvetli... ...bir koalisyon yapmışlar. Yerliler, yerlisi, beyazı... ...bir arada. Ve Rio Grande do Dosul'da... ...yani... ...zaten kömürle, yoğun... ...işba halinde bir... ...yer bölgesi. Gerçekten de... mi diye bir şirket... ...Brezilya'nın ...en büyük... ...bankalarından biri... ...finanse ediyor. Banrisul Bankası'nın... ...finansmanında... ...ve dört buçuk... ...milyon kişinin yaşadığı ve en... ...aslında ilerici... dönem ve önlemlerin... Alın, ...alındığı yerde Porto Alegre'de... E, ...başkenti Porto Alegre... ...olan bir bölgede... ...Guayba... ...adlı Guayba... ...adlı bir... E, ...Latin Amerika'nın... ...en büyük şey ...kömür madenini durdurmuşlar... ...bu çok önemli... Evet, çok önemli ...şeye gerçekten. benzetiyorlar... Ee, ...Golyas yağdı... ...Davut'la Golyas'ın... ...mücadelesinde... Evet. ...olduğu gibi küçük yerliler... E, ...yendi Golyas'ı... ...diyorlar... ...ve hesap etmişler... ...4,5 gigaton... ...ya da gigaton... ...karbondioksitin yer altında kalmasını... Yani ...bu muazzam bir şey... 166 milyon ton... ...kömür yerin altında tutulacak... ...büyük bir zafer... ...bir ikinci zaferle bitireyim bu... ...ilk yarım saati... Ee, ...şey... ...petrol... E, ...kumul petrolleriyle ilgili devam eden... ...müthiş bir şey var... ...Kanada'da... E, ...yeryüzün en kirli madeni... ...Kızılderili topraklarında... ...yerli topraklarında yapılıyor... Frontier, yani sınır denilen yerlerde, petrol, e, Alberta'da e, galiba duruyormuş. Bu yeni bir haber çok. The Global Mail, Kanada gazetesinden yeni çıkan bir haber. 23 Şubat tarihli. E, şeyler hem petrol hem de doğal gaz sektöründe e, yatırımcı şeyler hissederler istemiyorlarmış artık durduruluyormuş galiba Bütün büyük bir yıkım olması bekleniyordu Korkunç tartışmalar kavgalar gürültüler çatışmalar vardı Devamını takip edeceğiz o tavadan bir haberle bitirebiliriz Ben de bir son bir şeyden haberden söz edeyim Bu Avustralya'daki Develeri hatırlarsınız. Hmm. Şimdi ekolojik kriz, ekonomik kriz ve savaşın nasıl iç içe geçtiğine dair bir haber bu. Bunların ciddi bir kısmı su fazla su tüketiyorlar diye vurulmaya başlamışlar. Helikopterlerle vuruluyorlardı. Evet, evet, Avustralya'da farklı bir yöntem bulmuşlar. Meğer Libya'da çok deve eti tüketiliyormuş. Ee, Libyalı bir tüccar da bu develerin binlercesini Trablos'a ne onu ithal etmiş e, oldu. Fakat Trablos'u geçtiğimiz hafta Haftar güçleri roketle vurdu limana hatta bir Türk gemisine vurduğundan e, söz ediliyordu. Dolayısıyla bu tüccar da develerinin kendisi kesmeden öldürülebileceği endişesine kapılmış. Dolayısıyla onlar bu arada çok ucuza mal ediyor. Çünkü savaş sebebiyle Libya'da et fiyatları, gıda fiyatları ciddi artmış durumda. Dolayısıyla böyle bir talep de var. Yani gıda ihtiyacı var. Şey de, develeri bu şekilde getirmiş. Fakat bu sefer Trablos limanı vurulunca develerini daha güvenli bir şehre kaçırmak için... Yola koyulmuş. 3.000 bin 45 kilometrelik e, otoyollarda yürüyüş e, yaparken gözlemlenmiş. Evet. Telefte olabilirler tabii. Tabii. Çok... Ona 16 tanesi yolda çalınmış zaten. <gülüyor> <gülüyor> deve hırsızları. Evet. Çok acayip. Peki şey. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da çok önemli birkaç konu var. Özellikle de korona virüsünün pandemik halini almasına. Yani büyük bir dünya çapında bir salgın haline almasına dair önemli uyarılar var. Dünyanın aslında hızla, çok büyük bir hızla devrilme noktasına yani bardağı taşıran damlaya doğru sürüklenmekte olduğu, kritik eşikte olduğu haberleri resmi makamlardan geliyor. Salgın durdurulamıyor. 77 bini aşmış durumda. Onları konuşacağız. Türkiye'de de İran'la olan bütün sınır kapıları kapatıldı. Uçuşlar durduruldu. Ee, ...hangi ülkelerde ne kadar var bilin mi... ...Ukrayna'da da bayağı taş yağmurları, barikatlar evet. falan var... ...onları konuş. İlk virüs ayaklanması. Evet, çok önemli bir gelişme var. Ekonomik olarak da ciddi olarak Çin'i falan... ...fena halde vurmuş olduğu tahmin ediliyordu zaten. Bir o haberlerden bahsedeceğiz... ...sonra depremlerden İran'da, sonra da Van'da duyulan büyük bir deprem 5-10'da dokuzluk Richter ölçeğine göre 9 kişinin de Van'da öldü önce Bali'nin söylediği a, ölmedi kimse deyip sonradan da bunu itiraf ettikleri bir de İdlib'de savaş meselesinden bahsedeceğiz İdlib'de Birleşmiş Milletler yetkisinden eşi görülmemiş bir katliam yaşanabileceğini yani göç bir yana böyle bir ...uygu var ve şeyinde savaş halinde olduğumuzu açıklaması var. Cumhurbaşkanı'nın İdlib'de savaştayız dedi ama bundan şey de soruyor. Kılıçdaroğlu da sormuş. Bizim niye haberimiz yok meclistekilerin falan diye de sormuşlar. Bir de bazı birkaç tane de şehit var gibi... Aklı hayale sığması zor olan bir açıklaması oldu Cumhurbaşkanının onlardan bahsedeceğiz. Açık gazet. fly like an eagle kartal gibi uç diyen Steve Miller Steve Miller bir dönemin önemli müzisyenlerinden birisi olarak tarihe geçti kendisinin doğum gününde çaldığımız part, meşhur parçalarından da bir tanesiydi ee, ve devam ediyoruz şimdi ee, açık radyo saat 8.45 hatta 46 oldu şimdi Çeyrek var Ve bir Geçen haftayı özellikle de Etraflıca Ele aldığımız bir şeydi Osman Kavala e, Pen Türkiye'de Osman e, Kavala'nın Gezi dirilişi davasından berat eden Ancak aynı gün 15 Temmuz Soruşturması gerekçesiyle Tekrar tutuklanan iş insanı ve hak savuncusu Osman Kavala için Turgut Uyar'ın dizeleriyle şair Turgut Uyar'ın Adalet İstiyor. Turgut Uyar'ın Acıyor adlı şiirinden bir dizeye yer veriliyor ve Osman Kavala için Adalet istiyoruz denildi. Şöyle Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan dizeleriyle başlar Turgut Uyar'ın Acıyor şiiri diyor. Sonra da bir zamanlar ışır gibi olmuş ama henüz ışıyamadan tam aydınlanamadan sönüp Kararıp giden şeylerden dem vurarak sürer Şiirin ortalarına gel gelindiğinde de Ne denmelidir bilemiyorum Sevgim acıyor diyecektir Diyor Pen Türkiye ve Turgut Uyar gibi diyoruz biz de Diyip okuyorlar Sevgim acıyor Aklım almıyor Kalbim yanıyor Şaşkınlığım artıyor Ruhum kararıyor. Anlamakta zorlanıyorum. Çaresiz hissediyorum. Umudumu yitiriyorum. Adalet istiyorum. Turgut Uyar'ın şiiri böyle. Sevgim daha doğrusu acıyor. Başlıklı şiiri. Biz de Osman Kavala için adalet istiyoruz diyorlar. Gözaltı kararı da cezaevi aracının içinden gelmiş. Osman Kavala bir açıklama yapıyor. Ve Yani başka soruşturma kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala uğradığım haksızlığa tabii ki üzülüyorum ama bir o kadar da yargı kurumunun içine düşürüldüğü hale üzülüyorum diye önemli bir açıklama yapmış. Cezaevi aracının içinden geldiğini söylemiş içindeyken gözaltı kararının iki yıl dört ay iki buçukla yakın tutukluğun ardından beraat eden aynı gün başka bir suçlamayla yeniden tutuklanan Kavala'yı Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özel ziyaret etmiş ve Sözcü Gazetesi'nden Saygı Türkün haberine göre de Kavala şunları anlatmış. Beraat kararından sonra odamdaki televizyonu, buzdolabını başka hükümlülere bırakıp eşyalarımı toplayarak cezaevi aracılığıyla aracıyla Silivri'den çıkarıldım. Bir süre sonra cezaevi aracı yolda durduruldu. Araca yanaşan bir sivil görevli Hakkında yeni bir gözaltı kararı olduğunu belirtti. Bu da dünya tarihindeki Ender rastlanan olaylardan biri yoldayken savcılık gözaltı kararını bildiriyor. Daha doğrusu polisin doğrudan emniyete ve ardından adliyeye götürüldüm. Tutuklu kararı sonrasında Silivri'de aynı koğuşa geri koydular diyor. Uradım büyük haksızlığa, hukuksuzluğa tabii ki üzülüyorum ama aynı zamanda ülkemin ve yargı kurumunun içine düştüğü vahim hale üzülüyorum. Çok sıra dışı vahim adaletsizlikle karşı karşıyayım. Ama bu haksızlığın da eninde sonunda hukuk yoluyla giderileceğine olan inancımı koruyorum diyor. Utku Çakır Özer'de. Yani Türkiye'nin hukuk devletinden nasıl süratle uzaklaşıldığını ve yargının siyasi baskı altında bağımsızlığını tarafsızlığını nasıl yitirdiğini görmek isteyenler için Kavala'nın tutukluluğu en önemli göstergedir. Kavala'nın ve Selahattin Demirtaş'ın durumları demokrasimiz açısından turnusol kağıdı gibi her ikisi de uymakla yükümlü olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen Silivri ve Edirne zindanlarında tutulduğu müddetçe Türkiye'de demokrasiden ve hukuk devletinden bahsedemeyiz demiş Utku Çakırözer. Kavala şimdi iki buçuk yıldır tutuklu olduğu davadan beraat etti. İki yıl önce tahliye edildiği davadan da tekrar tutuklanmış durumda gibi bir tuhaf e, durum var. G e, Gazete Duvar'dan Kadri Gürsel önemli bir yazı yazdı. Şeyi hatırlatıyor. 2019'un Ekim ayında 24 Ekim'de ceza muhakemesi kanununda bir değişiklik yapıldı diye yazıyor. Diyor ki bu değişime göre soruşturma evresinde tutukluluk süresinin en çok bir yıl altı ay olabileceği bu sürenin gerekçesi göstererek altı ay daha uzatılabileceği yönünde bir değişiklik yapıldı. Hesaplamış Kavala'nın şu anki yeniden tutuklandığı dava hemen hemen iki yıl önce yani 25 Şubat'ta başlamış. Dolayısıyla iki yıl yarın doluyor. Ve eğer hukuk işliyorsa aslında yarın serbest bırakılması gerekiyor diye yazdı. Ama tabii bu davanın hukuki değil politik bir dava olduğunun da farkındayız. Dolayısıyla bir yandan çok da umutlu olamıyoruz. Ama gene de bunun hatırlatılması çok önemli. Ayaklar altına alındığını birkaç defa tekrarlamak durumundaydık zaten. Geçen hafta boyunca yaptığımız bütün programlarda yani hukuktan... Hukukun guguka -gu -gu -gu dönüştürüldüğü bir durumdan bahsediyorduk. Bunu konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Şimdi şeye dönelim. Ee, yani e, savaş durumlarına. Daha doğrusu önce korona virüsüyle ilgili yani Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklama e, onun başkanı gen genel direktörü Dünya Sağlık Örgütü'nün WHO diye kısaltılıyor. Tedros Adhanom Gebreyesus çok net olarak şunu söylemiş uluslararası camiye yani bütün insanlık hızla harekete geçmeli çünkü fırsat penceresi çok daraldı kapanmak üzere demiş kritik eşiğin eşiğe ulaşılması an meselesidir diyor özellikle de çünkü artık durdurma salgın önleme konusundaki eforların çabaların Aşıldığın hastalık onu aşıyor yani İtalya'da büyük bir salgın görüldü ve İtalya'nın tarihinde gör, görülmemiş neredeyse çok ender görülen çok zecri tedbirler yani İtalya'da 11 kasabada sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda. Bir kişi de öldü üstelik İtalya'da. Evet ve yani çok ağır cezalar eğer salgının bulunduğu yerlerden yerlerde kendi bulundukları yerleri terk edenler olursa ağır para cezalarına da çarptırılacaklar. Kodonyo bölgesinde küçük bir kasaba Milano'nun 40 mil ya da 65 kilometre kadar güneydoğusunda bir yerde ve bütün lockdown dedikleri bütün kasabalar ve köyler kapatılıyor yani. Venedik Karnavalı'nın son iki gününe izin verilmedi, durduruldu ve Milano'daki e, moda fuarı da etkilenmiş olduğu belirtiliyor. Bu böyle İtalya'dan çok ciddi. Güney Kore'de kırmızı alarma geçilmiş durumda. Bir sayabildiğim kadarıyla dokuz hatta on ülke ve şimdi İran'la beraber Orta Doğu'nun tamamı içinde çok büyük tehlike alarmları, sinyalleri çalınıyor yani Güney Kore'de 123 yeni vaka rastlanmış ve toplamda 550'li aşkın dava ve en endişe verici husus Çin'le bağlantısı olmayan yerlerden de çıkıyor olması yani Hı -hı. dolayısıyla meselenin artık Çin'den kaynaklandığını söylemek de güçleşiyor ve mesela East Anglia Üniversitesi'nden Paul Hunter profesör tıp profesörü zamanımız bitmek üzere ...süre bitmek üzere insanlık için demiş... ...yani bu salgını önlemek için... ...çok ciddi şeyler yani... ...yani şey... ...HU'nun başkanı, Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı... ...diyor ki son 24 saatteki... ...gelişmelerden sonra... ...artık önlemek... ...global bir pandemiki yani... ...dünya çapında bir salgını... ...önlemek için... ...çok yaklaştık... ...önden Önle, geri döndürülemez... ...noktaya ulaşmak için son 24 saatlik gelişmelerden sonra zaten İran'da da işte bir sürü şey oldu. Ve en ılımlı vakaların bile Avrupa'da artık insandan insana geçmeyi önleyemeyeceğini de geçmesinin önüne geçilemeyeceğini de söylüyorlar. Çok Afganistan'da var. Yani Tahran'da ...başkent Tahran'da, İran'da... ...ve... ...Kum şehrinde... ...enfeksiyonlar gözüküyor... ...Tahran'da dört... ...Kum'da yedi... ...Gilan'da iki... ...ve Merkezi ve Tonekabon... ...şehirlerinde de birer tane... ...var... ...Pakistan'da... ...Türkiye ile beraber sınırları kapatmış durumda... ...Afganistan'da... ...İran'a seyahati... En durdurduğunu açıklamış Türkiye'de bütün hatları kapattı böyle bir duruma Ürdün'de e, Çin'den e, İran'dan ve Güney Kore'den gelen vatandaşları yani herhangi bir insanın ülkeye girmesini enge engelleme kararı almış Ürdün'de Orta Doğu'ya e, şey yapılırsa yayılırsa çok büyük tehlikesi olur çünkü savaş bir sürü yerde savaşılıyor zaten Orta Doğu'da onun için de salgının artması ihtimali çok var. Kaç ülkede dünyada 77 bini aşmış durumda independent Türkiye'ye göre değil mi? Evet. Henüz Türkiye'de herhangi Görünmedi. bir vaka görülmedi ama İran'la olan bütün sınır kapıları kapatıldı. Uçuşlar durduruldu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. İsrail ve Lübnan dahil 32 ülkede 2464 ölüm bildiriminden söz konusu, bildirimi söz konusu demiş. Van'da gözlem altına alınanlarda da virüsler rastlanmadı diye de bir açıklama var ama... ...açıklamalar da artık güvenilirliğini epey yitirmiş gibi Böyle durumda. Böyle bir tür komple teorisi gibi olacak ama Van'dan biliyorsunuz uzun zamandan beri ciddi girişler var... ve. Olur da yanlışlıkla yani yanlışlıkla biliyor ama olur da e, buradan göç eden insanlardan birisinde bir de koronavirüs çıkacak olursa Türkiye'de gerçekten zaten ırkçılık meselesi alıp başını yürümüştü. Bu meselenin yine göçmenlere patlamasından da endişe etmiyor değiliz. Çünkü Van'dan ciddi özellikle Pakistan'dan göç eden e, on binlerce insan giriş yapıyor hemen her ay. E, yani şimdi ve Afganistan'dan vesaire. Evet. evet. Yani Pakistan üzerinden belki. Evet yani hürriyette de bir Ukrayna'da koronavirüs başlıklı bir haberde de barikat kurup taş yağmuruna tuttular diye verdi. Yani virüsün sıfır noktası Wuhan'dan vatandaşlarını tahliye eden ülkelerde sarsıcı gelişmeler yaşanıyor diye verilmiş. Covid-19 yani koronavirüsü salgının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen 48'i Ukraynalı. ...77 kişi taşıyan uçak... ...Kiab'a e inmiş... ...Ukrayna başkenti ama... ...Çin'den gelen kişileri... ...şehirlerinde istemeyenler... ...kendi vatandaşları evet. yani... ...ama istemiyorlar... ...hastanelerin önünde barikat kurarak... Evet. ...protestoya başlamışlar... ...birimize karşı barikat kurmak da biraz... ...ilginçmiş evet. bu, bu arada... ...gezegeninden insan manzaraları... ...sapına girebilir... ...baya 9'u polis 10 yaralı var... ...dünya genelinde de... ...77 bine yaklaşan... Bir sayıdan veriliyor. Ayrıca korona virüsünü ilk kez o dünyaya duyuran Çinli gazeteciler hızla ortadan kaybediliyorlar. E bu arada bu Ukrayna ile ilgili şöyle bir ayrıntı verelim. Yani Hürriyet tabi barikatları falan halk Ukraynalıları istemiyor diye vermiş ama bir yandan da yerel basına konuşan Ukraynalı bir vatandaş önemli bir uyarı yapmış aslında. O kişileri buraya getirebilirler. Ve içlerinden bir vir biri virüs taşıyor olabilir diyor. Fakat sonra diyor ki hastane personelleri burada yaşıyor. Marketlere girip çıkıyor. Çocukları okula gidiyor. Çin'de doktorlar uzay elbiseleri giyerken bizde hiçbir önlem yok diye aslında önemli evet. bir ayrıntı e, vermiş bu arada. Evet. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ekonomiyi de feci şekilde vurmuş Çin'de. Ve en büyük böyle bildiğimiz j şey, e, bilgisayar şirketleri falan dijital şirketler bir de restoranlar ve alışveriş merkezleri ciddi şekilde e, ya yani adeta yıkımdan bahsediyorlar. Biz bırakın kar etmeyi ve işi sürdürmeyi varoluş yani kardan vazgeçtik. Var olma aşamasındayız diye. Ve mesela Çin'de 300 milyonu aşkın, 300 milyonu aşkın göçmen işçi varmış Çinde. <gülüyor> 300 milyon yani geldiğinden okuyoruz. Bu göçmenler bu arada kırdan kente göç. Evet. Yani ülke dışından değil. Değil, evet ve şeyde işte kurye olarak restoranlarda çalışıyorlar, fabrikalarda çalışıyorlar ve dönememişler mesela birçoğu dönmemişler ya da dönememişler tatilden. Bu göçmenler. Aynı yurttaşlık haklarına da sahip değil. Çin'deki özel bir sistemden dolayı. Sağlık evet. hizmetlerinden yararlanma vesaire falan filan. Yani büyük bir yani Çin ekonomisinde çok ciddi bir yıkımdan e, bahsediliyor. E, evet şimdi e, birazdan e, ara vereceğiz. Ali Bilgi'ye bağlanacağız ve özellikle de tabii e, Açık Radyo'nun Açık Gazete'nin muhabiri olarak da Ankara'da kongre izlemişti. Hı hı. HDP Kongresi'ni. Ondan bahsedeceğiz. Ee, şeyden sonra... ...dokuz buçuktan sonra da... ...biraz İdlib'den... Evet, ...ve savaş savaştan meselesini. bahsederiz. Yani İdlib için savaş diyebilirim dedi ama... ...bu çok önemli. Ee, ve bir de... ...şehitlerden bahsedilmesi acayip. Putin'le bir görüşme yaptı geçtiğimiz... ...Cuma günü. Telefon görüşmesi. Bunun... Sonuçlarında konuşuruz. Bir de Yeni Çağ Gazetesi'nin çok önemli bir iddiası var. Ee, Libya'da şehit düşen albayın sessiz sedasız toprağa verildiği yolunda bu haberinde e, haberi yapan Yeni Çağ Gazetesi yazarlarımızın da Twitter hesapları ile mail adresleri bir operasyonla ele geçirildi evet. deniyor. Ve çok endişe verici bazı durumlar var. Onları birazdan konuşuruz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın Ömer Bey Günaydınlar. Günaydın Ömer Bey. Merhaba Evet konumuz belli Zaten siz muhabirlik görevini Her zaman olduğu gibi bir hakkın yerine getirdiniz ve HDP'nin yani Halkların Demokratik Partisi'nin dördüncü olağan kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve eş Genel başkanla Mithat Sancar ve Pervin Buldan seçildi. Yetkili kurullarda da büyük değişiklikler yapıldığı haberi var. HDP Türkiye'liyiz dedi diye de yorumlar var. Biraz bir anlatır mısınız lütfen? Tabii Şimdi bir kongreler zamanı olduğunu daha önceki programlarda söyledik bu sene. Siyasi partilerin kongre dönemi sırasıyla işte HDP'yi gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Mart ayında bildiğim kadarıyla iyi Parti'nin var ve kurulamakta olan bir muhafazakar orijinli, Onlarda da Türkiye eksenini ee, bir Ali Babacan Gül ekibinin e, kuracağı bir parti var. Onu da sayarsak bu sene dört e, partinin e, kongresi e, gerçekleşmiş olacak. E, şimdi bu dört parti dün yapılan kongre için bir mürengi noktası tespit edelim. E, Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinden itibaren tümüyle bir otoriter rejime geçtik tüm kurumlarıyla. Bu dönemde yapılan kongreler yapılacak kongreler olarak altını çizmekte fayda var. Ve, e, dünkü hedefe kongresine gelene kadar birkaç dakikalık bir kronoloji vermek istiyorum izninizle. Lütfen. E, son beş yıl içerisinde neler yaşadık. E, şöyle bir şey düşünelim. HDP'yi içine katarak bu kronolojiyi elbette anlatacağım. 2015 Haziran seçimleri, 7 Haziran seçimlerinde HDP kendi kaşetiyle seçimlere geldi. Kendisi Bizzat parti olarak girdi. Daha önce bazı ittifaklar içerisinde giriyordu. Bazı partilerin bayrağı altında giriyordu. bağımsız olarak seçimlere katılıyordu. Ve tarihinde %13 küsurluk bir oyla 80 de vekil çıkarttı. Bu seçimlerde de iktidar partisi olan AK Parti tek başına iktidar olamadı. Bunun bir altını belirleyelim. 7 Haziran 2015, EDP içinde son derece önemli bir. Tarih ve Türkiye siyasi e, Tarihi açısından da önemli Bir, bir gelişme e, Ve biz ondan sonra neler yaşamaya Başladık e, Önemli 3 yerinin içerisinde olduk Bir, bir tanesi e, 2013'te başlayan e, Çözüm süreci bu PKK ile olan Görüşmeler İmralı ile olan Görüşmeler Kandil ile olan görüşmeler Sonrasında ortaya çıkan bir çözüm süreci Vardı ve silahlar susmuştu Bu süreç sona erdi. 2015 e, Haziran seçimlerinden sonra Temmuz 2015'te ve kanlı bir savaş başladı. Bununla birlikte daha öncesinde bu e, başlayan 2012 diyelim, ya yani da 2013 diyelim AKP'nin 2002 yılında kuruluş iradenin ortaklarından Gülen cemaatiyle ile ortaklar örgüsü kavga hakim olmaya başladı ve çok ilerledi. Aynı zamanda bu üçüncü başa gerilim noktasında Suriye ile olan ilişkilerin dostlu mesaptan Düşmanı Esad'a dönüşme süreci, iç savaşa dahil olması Türkiye'nin orada, cihadist muhalefete destek vermesi sonucu kanlı süreçler başladı. Ee, ve Haziran seçimleri Kasım seymişlerinde erken alınan bir seçime dönüştü bu ortam içerisinde ve e, Kasım seçimleri de ondan Kasım olması lazım iktidar cinden çoğunluğunu elde etti. Bu arada 2016 tarihinde çok önemli bir gelişme söz konusu oldu. O da ana e, muhalefetin desteğiyle Türkiye'de milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı ve akabinde hemen akabinde e, iki ay sonra Türkiye'de başarısız bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalındı ve olağanüstü hal ilan edildi ülkede. Ve bu dokunulmazlık kaldırılması olağanüstü halle birlikte özellikle, özellikle HDP üzerine baskılar arttı ve genel baş, başkanlar, milletvekilleri e, teşkilat üyeleri, e, şey e, tüm yöneticileri üzerinde e, ciddi tutuklamalar, gözalttılar oldu. Dün Tervin Bulda'nın açıklamasına göre 13 bin gözaltı olmuş, 5 bin tutuklu bulunuyormuş şu anda cezaevlerinde. Bu başarısız darbe girişiminden sonraki olağanüstü hal e, devam ederken Türkiye e, 2017 yılında bir anayasa referandumu yaptı ve işte otoriter cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi denilen e, otoriter rejime geçiş süreci başladı. Ama tümüyle e, geçişimiz, gerçekleşmemiz 24 Haziran'ın 2018 tarihi itibariyle gerçekleşti. Şimdi bu dönemde e, HDP üzerinde baskılar, e, eskiden e, HDP ve benzeri partileri e, Türkiye'de e, devlet bir süre sonra e, kapatma yolunu seçiyordu. Anasya mahkemesini işletmek suretiyle. E, Kayım dönemi ne geçildi? Parti kapatılmadı ama partinin e, birinci dönem, daha önceki dönemde 90 küsür Şimdi 94 belediyesinde e, kayyum bulunuyor ve baskılar arttı. Etkisizleşme, kapatmadan etkisizleştiğinde dönemini geçildi. Nedir benim bir önceki kongresi? Dediğim gibi o hal döneminde yapılmıştı. Ona da değineceğim biraz sonra. Şimdi bizim 24 Haziran 2018 tarihi tümüyle bu kitle olmayan, benzeri olmayan bir başkanlık sistemi, kuvvetler birbirine dayalı, tek adama dayalı bir rejim içinde ülkemiz yönetilmekte 21 aydır. Yargı tek adama bağlıdır. Son Kavala Gezi davası zaten bunun çok önemli bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek yargı bu isteğe göre yönlenmektedir. Başbakanlık müessesesi yoktur ülkede ve yürütme cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışmakta yasama işleminde e, önemli ölçüde meclis yitirmiş vaziyette kayıpları olan bir meclis yasamadaki pek çok yetki de cumhurbaşkanına verildi. Biz 21 aydır böyle bir e, yönetim içindeyiz ve bu 21 ay öncesindeki o hal yasaları da e, yasalara dert edilerek işlenerek e, bugünlere geldik. E, dolayısıyla bugün dün yapılan kongre ve bundan sonraki kongreler rejimin e, bu nitelikte olduğu bir ülkede yapılıyor ve bu rejimden de rahatsızlık ortamında yapılıyor. Ve özellikle e, bir tarafta Suriye e, dış politikada e, muazzam açmazlar içinde bulunan bir ülkenin e, bir taraftan yargı sisteminin bu derece çok işlemediği bir sistemin içerisinde ve ekonomide dış politikada muazzam açmazlar yaşanan bir durumda gerçekleşen kongreler olacak. Dolayısıyla e, kongreler e, ve bu son 5 yıllık e, alın e, sıralamaya çalıştığım e, süreç içerisine çıkarak baktığımızda kongrelerin e, gerçekten e, ülkenin yakın geleceğinde e, neler e, doğru evrilebileceğine dair bize kuvvetli izlenimler veren e, ortamlar olduğunu e, çizelim ve isterseniz de bu ortamda yapılan HDP Kongresi'ne e, otoriter rejim içinde yapılan, rejim değişikliği sonrası yapılan ilk kongre e, olduğunu altını çizledim ve kongre izlenimlerine geçelim. Ve bütün bu 5 yıllık süre içerisinde en fazla yara alan, e, üzerinde baskıların, inanılmaz baskıların olduğu e, park de HDP olduğunu ve yöneticilerin çok büyük bir çoğunluğunun, e, tutuklandığı, hapisherde olduğu ve ahim kararlarına rağmen serbest bırakılmadığını da altını çizelim. E, bu günkü Kongre'ye bu bir beş yıllık süreç içerisinde e, süzülerek gelen bir parti. E, geçen e, Kongre e, olan misal koşullar içerisinde yapılmıştı e, ve e, ve gerçekten bir var olma mücadelesi üzerinde düğünleniyordu geçen kongrede ama geçen kongrede dedi, iki noktarıma baktım benzer şeyler var coşku ve katılım bütün engellemelere rağmen çok yüksek ve bir var olmanın derin etkili mücadelesi içerisindeydiler bu seferki kongrede yine yani şunu söylemek lazım ee, yıllardır siyasi partileri izlemeye çalışıyorum, kongreleri izlemeye çalışıyorum. Ee, parti gibi parti e, hedefe canlı, e, diri, e, genç var, kadın var. Evet hüzünlü ama coşkulu, mağdur ama marul, e, umutlu. E, idrak meselenin idrik meseleleri oluşuyor, oluşmuş. Ve demokrasiyle Kürt sorunu bağlantısını e, önemli ölçüde kurulduğunu gözlemlediğim bir kongre olduğunu söyleyebilirim. E, dünkü kongrede. E, yani özellikle hedefe kongrelerinde e, duyarlılığı yüksek bir şey var. Bunlar olan faktörü, duyarlılık yüksek. Yani Demirtaş faktörü, İhaletmenin Yüksek Dağ'da ve Türk sorununun Özellikle geçmiş varlığına duyarlılığı bir farklı. Mesela dünkü şeyde Kandil için aynı şeyi söyleyemince emin değilim. Yani bu, bu da tespit ettiğim önemli hususlardan biri olsa gerek. Yani bu bu, bu varlıklara olan e, duyarlılık çok yüksek. E, dünkü kongrenin e, özellikle en önemli vurgusu bizim de yıllardır vurguladığımız Türkiye'nin bu otoriter rejimden çıkışına ilişkin parlamenter sisteme dönüş öncelikle işte Cumhurbaşkanlığı ve siyasi parti başkanlığının ayrılması, yargının bağımsızlığı, yürütmenin yeniden tarif edilmesi yani son kabul edilen anayasa değişikliklerinin iptaline ilişkin bir siyasi hayatın tasavvuru üzerine yoğunlaştığımız malum bunun içinde nasıl bir yoldan ilerlenecek nasıl bir e, mekanizma kurulacak ve Türkiye e, demokrasi içinde kaybettiği alanları nasıl kazanacak ve e, eksik bulduğumuz demokrasiden e, daha ileri bir demokrasiye e, nasıl geçebilecek bunun e, yolu yordumu nasıl olacak bu konuda yani iki kongre arasındaki fark eee Önemli fark şu, ittifak yani biz tek başımıza e, bu yolu e, öremeyiz, e, yapamayız. Bir ittifaklar malzemesi içerisinde gerçekleşir. Demokratik ittifak adına tanımını ne derseniz diyeyim. E, dünkü kongrede e, iki ittifak konusu vurgulandı. Biri e, Kürtlerin ittifakı ikisi Türkiye içerisinde demokratik ittifakı demokratik ittifak bu iki mesele bir önceki kongrede baktım notlarıma e, içeriden yüksek tağın bir vurgusu olmuş ittifaklar üzerine e, Şubat 2018'de yapılan kongrede ama bu kongrenin e, temel e, başlığı manşeti demokratik ittifaktır ki e, hedefte bu kongre öncesinde bölgelerinde yaptığı konferanslarda ve e, toplantılarda bunun tespit etmiş... ...ve bunu da ilan etmişti... kongre'de ...demokratik ittifak... ...konusu, sloganı... ...damgasını vurdu... ...burada bir es vereyim isterseniz... Evet, ...yani şeyi de sorayım... ...bu demokratik... ...ittifaktan kastedilen de... ...esas itibariyle... Bütün muhalefet partilerini de içine, içine alan bir şey mi bu kurumsal olarak tam evet, tarifi evet. nasıl yapılıyor? Şimdi esas mesele zaten Türkiye'nin yani dünkü e, şeyde eksik bulduğum şeylerden biri e, demokratik ittifak, e, parlamenter sisteme inanmış, kuvvetler ayrılığına inanmış, e, kesimlerin bir araya getirip Türkiye'nin bir geçiş süreci yaşatması önümüzdeki dönemde yani. Ee, yaşanan büyük bir tahribat var. Türkiye otoriter bir rejim içerisinde. Hibrit demokrasi deniliyor bunlara. Türkiye gibi ülkelere. Ee, yani seçimler var. Göstermelik bir sivil toplum var. Göstermelik bir medya var. Ee, seçimler çok iktidarın karışarak yaptığı baskı rejimi var. Bunlara ee, yani bu 20. yüzyılda bunların adına faşist rejimler diyorduk. Bu 21. yüzyılda biraz daha şey yaparak otoriter rejimler deniyor. Ama e, büyük bir memnuniyetsizlik hakim e, hem toplumsal kesimler arasından hem de e, etnik varlığı varlığı olan kesimler açısından da e, büyük bir rahatsızlık yaratan bir rejim içerisinde Türkiye. Bu rejimden nasıl çıkış yapabiliriz? Bu rejim ittifaklı olur. Dünya politikleri de bunu göstermiştir e, Hem demokrasi içinde şiddete başvurmaksızın e, rejimin, derdiği, mevcut rejimin alınmakları çerçevesi ki bunların örneklerini yaşadık. Ne kadar engellemeler oldu 31 Mart yerel seçimleri ve sonrasındaki İstanbul seçimleri önümüzde bir önemli bir örnek. Bütün siyasi partinin duyarlılığı olan buna benimki tanımım ön kabuller sözleşmesi içerisinde bir ittifak kurmak ve bu ittifakın Türkiye'nin en azından yani bu 2018 Tam tüm otoriterliğe geçiş öncesinde e, 2011-10 ayarlarına dönmesi ve daha sonra da ileri bir demokrasiye adım atacak bir anayasa oluşturmasını e, kurgulamak. E, HDP'de bunu e, tüm kesimlerle zaten hatırlarsınız yerel seçimlerde de e, bu desteği olmasaydı CHP'nin ve Millet İttifakı'nın bu başarıyı göstermesi mümkün değildi. Bunu devam ettiriyor ama... Hmm, Sorduğunuz soru son derece önemli. Bu önümüzdeki Kongre'deki siyasi partilerin performanslarını diyeceklerini izlerken de bakacağız. Mesela şu, bugün Türkiye Demokratları açısından, Türkiye'de bu konuda kafa yoran insanlar açısından e, demokratik ittifakın nasıl kurulacağı ve nasıl kurul örüleceği, bu böyle ittifaklar meselesi e, seçim ittifakına benzemez. Çünkü böyle bir yapısal bir değişim yaşıyor, yaşadı geriye gitti. Seçim ittifakı onun bir sonucudur sadece. Nasıl bir Türkiye istiyoruzun e, ortaklaşarak kurgulama meselesi. Bu, bu oya iğne oyesi oyar gibi e, yapar gibi örer gibi yapılabilecek bir, bir hadisedir. Bu, bu siyasi maharet gerektirir. E, bu anlamda e, HDP e, bu kongrede bunu ortaya koyup. Tüm partileri bir çağrıda bulunuyor. Yine bizim de çok vurguladığımız e, konu vurgulandı Edefe Kongresi'nde. E, 1920 Meclisi, bakın biz e, 1920 Meclisi'nin yücüncü yılındayız. 1920 Meclisi, e, bugünkü meclisten çok kuvvetli bir kere yatamak gücüne dayalı bir yönetim vardı. Yani bakanlar meclis içerisinden seçilirdi o bu çok koşullarda. Bir bakanlar heyeti vekiliye vardı ama güçlü olan yasamaydı ve çok etnik, çok etnik kimlikleri çok geniş bir meclisti ve her şeyin konuşulduğu bir meclistti. Birinci mecliste Kürtlerle ittifak vardı, Alevilerle ittifak vardı. Her türlü rahatsızlık duyan kesinle ittifak vardı. Bunların toparlandığı bu 24'e Lozan'a kadar devam etti o sonra o ittifak bozuldu. Dün bu da vurgulandı, 1920 meclisi gibi bir meclis kurmalıyız. Yani e, bir tehlike var, e, demokrasi ayaklar altında, bunu kurtarmanın yolunu nasıl bulmalıyız? Bu demokratik ittifakı ve 20 meclisinin kurul nasıl kurulacağı, ne benzer bir kuru demokrasinin kurucu iradesi, iradesi olacak bir meclisin ve yapılanlarının nasıl olacağına dair, partilerin bir araya gelmesi hususunun nasıl gerçekleşici? o bundan sonraki süreçte ya yani ben dün bunun cevabını cevabını bulduğumu söyleyemem ama yani 2 3 soru var. Türklerin birliği bir ittifak Türkiye Türkiye'de genel ittifak çünkü onlar Türk ittifakından da söz ediyorlar. Dağılan bir Kürt şeyi var yani değişik partilere dağılmış. Aynı zamanda bölgesel bir sorun da önüne geldi. Kürt sorunu eskiden Türkiye sınırlarının dışında <gülüyor> Irak, Suriye ve İran'ın yani otoriter devletlerin azınlıkları pozisyonunda olan Kürtlerin 21. yüzyılda ki durumu bölgesel bir sorun haline geldi ve uluslararası bir sorun haline geldi. Bunun ötesinde Türkiye'deki Kürtlerin birliği siyasi birliği siyasi ortak hareketli ve tüm Türkiye Partisi olarak diğer partilerle ittifakın ve HDP'nin gelişmesi ve genişlemenin nasıl olacağı sanıyorum. Bundan sonraki siyasi performansa ortaya çıkacak bir durum ama buna kafa yoran bir parti buna hedef koyan bir parti olduğunu altını çizmekte yarar var. Bir de şunudan yani bunların cevapları dünkü kongre de yok ama bundan sonraki süreçte bunlar üzerinde çalışılacağı buna göre bir yönetim yapılanması olduğu, bu hedefler üzerine gidileceği çok aşikar. Zaten İran'da etmiş durumdalar. Ee, soru şu, yani 2015'te %13 olan oyları erimeden hedefe %18'lere 20'lere nasıl çıkarılabilir? Bu sorunun cevabını bundan sonraki yönetim verecek ama bu cevap e, aslında Siyahi Parti'nin Türkiye'lileşme projesi dediği sorunun bir tasarımın atılan. Yani eleştirel yaklaşımlarda başka bölgelerde HDP'nin bu dönemde yeterince anlatılamadığına dair bir özel eşit vardı. Ama bu proje yani hem demokratik ittifak demokrasi cephesi hürriyet cephesi adına ne dersek diyelim. Bütün partilerle bir araya gelmekten bizim de sorunumuz yoktur diyor HDP. Ki yerel seçimlerde de o tavrımız ortaya koymuştu. Bunun e, birlikte Hedef'in bir Türkiye Partisi üniti e, de her bölgeden oy aldığı 2015 e, çıtasının daha yukarı nasıl taşınabileceği bundan sonraki yönetim performansında e, bundan sonraki politik e, belgelerde, e, sözlerde e, ve siyaset yapma biçiminde gözlemleyeceğimiz bir durum olarak eee çıkıyor. Ben de bir iki soru sorayım bir iki parantezle ilavede bulunuyunuz izninizle bir tanesi Mitat e, Mithat Sancar Sezai Temel'den evet. görevi devraldı. Anayasa profesörü ve açık gazeteninde de eski programcılarından. Böyle ilk defa açık <gülüyor> gazeteninde de bir genel başkan genel çıkarsın. başkan, eş başkan çıkarttığını, eş başkan çıkarttığını da söyleyebiliriz. Ee, ikincisi e, Sancar e, üç dilde de yapılmış Türkçe, Kürtçe ve Arapça kendisi de Arap olduğu için ana dili Arap evet. olduğu için çok da ilginç olmuş yani Ortadoğu'da Doğu'da üç dilde yapılmış ve e, şey e, bir başka ilginç nokta da konuşmasının e, başında e, Sancar'ın e, tıpkı Pen Türkiye'nin Osman Kavala için söylediği gibi bir e, ...Türkiye'den bir şairle... E, ...giriş yapıyor olması... Evet. ...ve yani... ...salonu görünce aklıma bir şiir geldi... ...binlerce insan buraya toplandı... ...binlercesi salonun dışında... ...milyonlarcasının yüreği burada... ...bu zulmü uygulayanlar... ...biz nasıl bitireceğiz bu partiyi diyorlar... ...işte cevabı bu şiirdedir... ...deyip e, okumuş... ...ve... E, ...ilginç bir şey... yani ...cellat uyandı yatağında bir gece... ...tanrım dedi... ...bu ne zor bilmece... ...öldükçe çoğalıyor adamlar... ...ben tükenmedeyim... ...öldürdükçe diye bir... ...Ahmet Arif'in şey, Arif evet Arif'in... ...ünlü evet. şiirlerinden bir tanesi... ...ve şey de... ...ilginç yani... Üç dilde yapılmasının yanı sıra e, mutabakat konusunda da e, Mitat Sancar e, mutabakat arıyorsanız işte dolma bahçe ama istiyorsanız evet. da yenisini yapalım diyerek esnek bir tavır da e, göstermiş doğrusu. De, i̇lginç bir e, döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. E, bir de sizin ayrılmanızdan sonra yalnız artı gerçekten bir haber vardı. E, sona ermesinin ardından kongre boyunca ses sisteminde çalışan 11 kişinin gözaltına alındığı gibi son derece absürt ve ürkütücü bir haber var yani kongre Allah boyunca Allah, ses yani sisteminde herhalde parti görevlileri çıktıktan sonra falan da olsa gerek yani onu anlamak mümkün değil sonucun hakkında da bilgim yok biraz baktım ben de onu gördüm yani ne oldu bırakıldılar mı ne oldu neden alındı sesi yüksek mi tuttular? Ondan mı rahatsızlık olundu? inanılır gibi değil gerçekten. Zaten e, kongre öncesi de bayağı bir gözaltı olmuş yüze yakın bildiğim kadar. Sanırım Perşembe ya da Cuma günü yeni fezlekeler de geldi HDP milletvekilleri için meclise. Çünkü yani işte bu bütün Ama kongre e, pardon yani, yani kongre boyunca ses sisteminde çalışan on bir kişinin gözaltına alınması ne anlama geliyor? Hiç bunu anlayamadım. Yani resmi bir kongrenin aleni ve resmi e, bir kongrenin. başlı yerlerden yani al alıyorsunuz. Yani satın alıyorsunuz onları. Evet. Kendinize ait değil. Çok yani acayip onlar bir şey. Gidiyorsunuz bütün partide, halk partide gidiyor. Biz ses sisteminin çiftlisiyle anlaşıyor. Öyle de yapıyorum kongrelerde, konserlerde. Durum böyledir yani bunu e, anlamış değilim ama şunu söyleyeyim yani vaktimizde şey oluyor e, şeyi e, pantolonası çok daha genişlemiş olduğunu söylemek mümkün MDP'nin e, bu kongresiyle e, daha e, haznesinde genişlemiş olduğunu e, bunun gayret içerisinde olduğunu söylemek mümkün bir de geçen kongrenin notlarına baktım e, orada da altını çizmişim ee, HDP dünya solunda e, dünya solunda dünya sosyal demokrasi hareketinde sosyalist hareketinde e, Türkiye'den en e, birinci derecede en saygı e, gören parti dün de e, 30 30-60 ülkeden galiba e, yüzü aşkın temsilci vardı bu anlamda baktığımızda e, uluslararası ilişkiler ve, açısından da çok kuvvetli bir konumda olduğunu söylemek mümkün ve bölgede bunun da altını çizelim yani bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi e, epi bir zamandır yapmıştık konuda işlemiştik sosyalist internasyonelde özellikle bu Suriye müdahalelerinde destek vermesinin nedeniyle e, dışlanmıştı tezgilelere ve en son temsilcisi ayrıldıktan sonra da bir temsilci bile atanmadı e, bu anlamda baktığımızda bütün bu e, demokrat, e, liberal sol e, Avrupa'da, dünyada ve bölgede e, HDP'nin e, saygınlığı e, çok yüksek olduğunu da aldığım için. Evet, önemli yani, bir nokta önemli. Leyla Halit de efsanevi e, Filistin'in efsanevi evet, de, yani, hayatımda de, bu kadar heyecanlandığım bir gün hatırlamıyorum dedi evet gayet e, ilginç yani ben bir de son nokta olarak şeyi söyleyeyim süreyi de bitirmek üzereyiz <gülüyor> Sancar e, kafiyeli olarak da üç noktayı vurgulamış bir yerinde konuşmasının t Canan Candan Yıldız'ın da bildirdiği şeyi görüyorum talanı, yalanı ve kanı durduralım diyerek yani hem e, e, ekonomik olarak da ...yolsuzluklara karşı çıkan... ...demokratik bir şey... ...hem yalanı şeffaf toplumu... Iı, ...istiyorlar... ...ve hem de barışçı bir şey kanı... Diye ...derken... Yani ...üçlü bir sac da... ...bir sac daha dursu oturtmuş... ...oturtma çabası görülmüş. Bir de sanırım... ...Babacan'ın mesaj gönderdiği... Aslında. ...ama okunmadığı söylendi. Okundu mu okunmadı mı tam emin değilim bu arada. Ben de emin değilim... ...çünkü o, o gürültü... ...yani kongre izlerken zordur bazı şeyleri kaçırabilirsiniz ama e, ben ismini duydum e, çünkü fazla o kadar çok mesaj vardı ki evet, sa sanırım e, mesaj gönderdi de... diye duyurulmuş ama mesajı evet. okunmamış okunmadı evet. ama diğer siyasi partilerin de e, yani temsilcileri vardı e, bunlara teşekkür ederiz diye bir e, isim listesi okundu evet. yani bizzat, bizzat onun okunmamış değil hmm. e, başka partilerin de okunmadı bildiğim kadarıyla CHP Gelecek Partisi, yani Davutoğlu Partisi e, temsil edildi milletvekilleriyle. İyi Parti'ye davetiye çıktı ama temsilcisi ya da mesajını ben en azından atlamış olamıyorum, görmedim. Ama merkez sağı, yani AKP içinden çıkan yeni partilerden e, temsilci olması ve kurulmakta olan, kurulacak olan partinin mesaj göndermesi e, önümüzdeki dönemdeki demokrasi cephesi, demokrasi aynen güçlülerin birliği ve Türkiye'nin de parlamenter demokrasiye geçiş otoriter rejimden çıkıştırdığı için umut verici gelişmeler bunlar. Evet. Bir evvelki kongrede e, yaşamadığımız gelişmeler. Bu anlamda otoriter rejim devam ederken umudun yükselişinin olduğu bir kongre olduğunu gördüğümüz altını çizelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de önümüzdeki ay izleyeceğiz onu da. Bu performansı bu ondan da beklediğimiz nitelikte. Kapatalım lütfen. Evet, çok teşekkür ederiz Ali Bey muhabirliğe devam. Çok. E vallahi ya. bu gazeteciliğin temeli odur. Ee, yani parlamento muhabirliği bildirdi yapacağız. diyeceğiz. Peki, <gülüyor> çok teşekkürler teşekkür görüşmek üzere. Teşekkür için. ederiz görüşürüz. O, o. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Evet Açık Hadyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.38'de bu devam ediyoruz Ali Bilge'nin eklemeyi eklememizi istediği bir şey var. Kongreler döneminde Demokratik Birlik Partisi PYD'nin de Kamışlı'da 24 ve 25 Şubat tarihlerinde kongresi yapılıyor. Onla da ilgili bilgiler gelince iletebiliriz. Şimdi biz de en önemli savaş ve barış meselesinde artık iyice haftalardır aslında kaygıyla belirttiğimiz bu şey meselesi vardı. Bayağı ciddi bir Orta Doğu'da savaşın içine doğru İdaniye'ye sürüklenmekte olduğu ülkenin onunla ilgili çok önemli gelişmeler de var. Ve Birleşmiş Milletler yetkilisinde Independent Türkiye'nin haberine göre eşi görülmemiş bir katliam yaşanabilir diyor. Çok önemli bir şey bu. Markat diye birisi bir çevirmen orada nelerin yaşandığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Son derece çaresiz haldeler demiş Birleşmiş Milletler. Esad rejimini engellemek için uluslararası düzeyde harekete geçilmemesi halinde Suriye'nin kuzeybatısında benzeri yaşanmamış bir kıyım yaklaşıyor demiş. Yani bunun şeyle de yani Myanmar'daki kaçışlarla en yakındaki bir üstelik de Birleşmiş Milletler'de bunun bir soykırım olduğu da tescil edilmiş olan geçenlerde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de Myanmar'daki durumdan da... ...daha vahim olabilir diyor... ...yani Birleşmiş Milletler'e göre... ...geçen Aralık'tan bu yana... ...yani birkaç ayda... ...yaşadıkları evleri ya da kampları terk etmek... ...zorunda kalan insan sayısı... ...dokuz bini aşmış durumda... ...bunun üçte biri de çocuk olduğu söyleniyor... Evet. ...dehşet vereceğin... ...tasvir edilemeyecek bir facia var... Yani Myanmar'la da kıyaslamış ve İdlib'dekileri 2017'deki Rohingya, Burma ya da Birmania kriziyle mukayese edecek olursanız Orada bir seferde 700 bin kişi yer değiştirmişti Yaşananlar tüm dünyayı sarsmıştı Burada gördüklerimiz ise 9 yıldır devam eden Suriye Savaşı boyunca daha önce şahit olmadığımız boyutta bunu önlemek için siyasi anlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde en üst seviyede harekete geçilmesine ihtiyacımız var demiş. Ama tabi orada da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık atıfta bulunduğu gibi veto meselesi var. Beş büyüklerin toplu evet olmaksızın harekete geçememesi gibi bir sorun var. Erdoğan da İdlib için savaş demiş değil mi? Savaş diyebilirim demişti. Cuma günü yaptı bu açıklamayı. Putin'le telefon görüşmesinin hemen öncesinde bakalım bir görüşeceğiz ama ardından savaş diyebilirim tatmin olmazsam demişti. Daha sonra Putin'le bir görüşme yapmış. Bir kez daha daha önce olduğu gibi görüşme yapıldığına dair haber verildi. İçeriği pek söylenmedi. Neden? Çünkü gene uzlaşıya varılmamış aslında. Sadece tekrar Soçi Anlaşması'na atıfta bulunmuş iki taraf. iki tarafta birbirine uyulması gerektiğini söylemiş. İki tarafta evet uyulması gerekiyor demiş. Evet. Ama zaten mesele hani iki tarafında Soçi'ye nasıl uyup uymadığı konusundaydı. Bir taraf siz teröre destek vermeye devam ediyorsunuz. Öteki taraf siz işgal diyorsunuz idli e diye karşı çıkıyordu. Bu konuda belli ki uzlaşı yok. Dolayısıyla Fiilen Erdoğan hani savaş demiş gibi. Ee, Muazzam bir trajedi olmasa güleceğiz ama... Söz konusu olan bütün bu sürreel, ir yani realizm gerçeklikten kopuk bir yorumlar ve dünya yani şey bakva durumları da ayrıca e, Türkiye'nin Trabzus merkezli ulusal mutabakat hükümetini desteklediği Libya'da karşı gücü olan e, savaş beyi ama general deniyor hatta mareşal de diyenler var hafter Halife Haftar, Türkiye Libya'dan çekilirse ateşe hazırız demiş. İsmi halife bu arada, yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> evet, ismi halife. Ee, Libya Ulusal Ordusu diye adlandırılan e, askeri teşkilatın komutanı durumunda. Ee, Erdoğan bir açıklama daha yaptı, Putin'le görüştükten sonra dedi ki, Dün sabah Putin'le görüştük, Macron ve Merkel ile de görüştük ve yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız diyor ve 5 Mart'ta bir buluşma gerçekleşeceğini duyurdu. Macron yani Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye 5 Mart'ta Suriye'yi konuşmak üzere yeniden bir araya gelecekler. Evet bunu da Menemen Ali Ağa, Çandarla Otoyolu'nun açılışında yaptığı konuşmada belirtiyor aslında. ...Türkiye'nin Suriye ve Libya politikalarının macera ya da keyfe, keder olmadığını... ...bunun içinde ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiklerini söylüyor. Bu Libya'daki istiklal mücadelesinin ne anlama geldiğini çözmek de zor. E, evet. Bu arada aynı konuşmada otoyol açılışında Libya'da birkaç tane şehidimiz var... Konuşması da evet, yaptı bu arada. En önemlisi de o tabi. Yani bu çok son derece e, tuhaf ötesi bir durumdan bahsediyoruz evet. yani. Şöyle açıklaması yaptığı konuşma yani. Gayrimeşru Hafter'e karşı ücretli lejyoner Hafter'e karşı yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle oradayız. Tabi birkaç tane şehidimiz var. Ama şunu da söyleyeyim ki birkaç şehidin karşılığında da yüze yakın lejyonerleri etkisiz hale getirdik. Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Hiç bir zaman boş kalmayacak ifadesini. Yani bu son derece tuhaf. Kana kan aldık diye aslında bir açıklama yapmış. Bizden birkaç tane şehit var ama biz de onlardan bunu sürekli olarak birkaç, birkaç tane şehit diyor. lafının kullanılması bir kere zaten e, hakikaten e, Aydın Engin de yazmış. İnsanlar ve öteki canlılar taneyle ölçülmez diyor T24'te. Hele ölüme yollanmış gencecik insanlardan 3-5 tane armut, 5-6 tane kestane der gibi söz edilmez diyor. Bu arada şey önemli haberlerde pek yok. Türkiye'deki haberlerde yok ama yurt dışı basınında yani Türk askerleri nerede öldü? Hani sahada savaşıyor muyduk? Çünkü savaşmıyor fiilen Türk askeri. Evet. E, hatırlarsınız Hafter bir Türk gemisini vurduğunu limana saldırdığında Trablus'ta söylemişti. ...Türkiye'dense doğrulama gelmemişti. Hatta orada Türk gemisi yok denmişti. Yurt dışında çıkan basında... ...bir Türk gemisinin vurulduğu ve... ...bunun içerisinde zaten askerlerin öldüğü söyleniyor. Ama bir başka açıklama da... ...yani şey de... ...aynı şekilde... ...üç beş armut... ...beş altı kestane... ...benzetmesine benzer şekilde... Mehmet Yey Yılmaz da T24'teki yazısında onlar avokado değil insan demiş yani birkaç tane şehit deyince küçük bir sorunmuş gibi duruyor duruyor hele hele buna karşın etkisiz hale getirdiklerimizin sayısı yüze yakınsa diye sormuş yani insanlardan söz ederken tane sözcüğünü kullanmayız bu sözcük mesela teker teker satın alabileceğimiz meyveler için kullanılabilir ama insanlar için asla dedik ama burada bilgisizlikten... ...daha çok küçümseme... ...küçük gösterme çalışması var diyor. Küçük göstermeye çalışma... ...çalışması var. ve Yani e, Hürriyet'te... ...bir adım ileri gidip İdlib'deki... ...şehit haberini dış haberler sayfasında... ...vermişti diyor. Bu da çok ilginç bir şey. Her gazeteci bilir ki... ...dış haberler sayfası daha az okunur diyor. Tecrübeli bir gazeteci olarak... ...yazmış Mehmet Yeyilmaz. E, ...yani şey de var... ...çocuklarımızın Libya'da... ...İdlib'de ölmeleri niye gerekiyor... ...diye de eninde sonunda... ...bu soruyu soracaklar diyor yani... Nasıl olsa karşı tarafa kadar geçip gerçek sayıyı öğrenemeyeceğimizi düşünüyor olmalı. Yani o saatte şehitlerin intikamı hemen oracıkta o saatte alınıyor. 50 şer yüzler tane diyor. Yani Türkiye demiş Erdoğan'ın bastıramadığı egosu ve Müslüman kardeşler aşkı nedeniyle Libya ve Suriye'de kendisini hiç ilgilendirmeyen bir savaşa girmiş bulunuyor. Şehitler Tepesi'ni tıka basa doldurmadan önce Türkiye'yi nasıl kötü bir kötü maceraya sürüklediğini fark eder diye ...yumit edelim diyor. Bu konuları... ...Soli Özel de ayrıntılı olarak... ...bir makalede yazmış. Markez, edep, iddip ve dış... ...politikanın tıkanışı diye... ...bugünün gelişi daha... 16 ay önceden... ...belliydi diyor. Yani... ...bugüne dek ki, pek kendisini göstermeyen... ...diplomatik ve stratejik aklın... ...bugünkü çok acılara yol açabilecek... ...durumdan sonra daha fazla kullanılacağını... ...ummaktan başka çare... ...yok demiş... Şeyi de hatırlatalım. Geçen hafta Türkiye NATO'dan iki önemli talepte bulundu. Bir Patriot füzelerinin yani Suriye'nin roket saldırısı ihtimaline karşılık Türkiye'ye getirilmesini istemişti. İki İdlib'de uçu yasak bölge ilan edilmesi. Yani Rusya ve Suriye'nin hava kuvvetlerinin Türkiye'ye saldırmasını engellemek için söylüyordu. Putin'le görüşmenin hemen ardından Suriye bir açıklama yaptı. Bu arada NATO tabii ki İdlib'de bir Uçağ yasak bölge ilan etmedi ama Suriye ordusu hava sahası ihlallerinin askeri müdahale olarak ele alınacağını ve gerekirse uçakları vuracağını hmm, evet. e, duyurdu. Bu bir yandan önemli bir haber. Bir diğeri ikinci konuda Patriot konusunda ise e, Forbes dergisinde bir tane açıklama yer aldı. Yani Forbes'un yaptığı heh, Patriot bataryaları incirlik üstünde diye Forbes'ta yer alan bir haber bu. Yani NATO... ...Patriot füzelerini Türkiye'ye göndermiş. Evet, bir son olarak da şunu ekleyip bitirelim. Biraz sarktık ama uzatmaya oynayacağız çaresiz bir şekilde. Bu Libya Yeni Çağ Gazetesi'nin yazdığı da son derece önemli. Twitter'da da paylaştığı haberi yayından kaldırıyor... Albay Okan Altınay'ın Trablus Limanı'nda hayatını kaybettiği... ...naaşının memleketinde sessiz sedasız de, defnedildiği iddia ediliyor. Gazetenin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak... ...Twitter hesabından yapmış açıklamayı... ...Albay Okan Altınay Hafter Güçleri'nin Trablus Limanı'na... ...senin de söylediğin işte demin... Hı hı. Deş, ...Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği... Cenazesinin memleketi Aydın'a gönderildiği ve sessiz sedasız tırnak içinde ve törensiz bir şekilde defnedildiği haberi var. Bu muazzam önemli evet. yani şimdiye kadar hiç örneğini hatırlamadığım bir şey. Ve Kara Harp Okulu'ndan devre arkadaşlarının yaptığı iddia edilen paylaşıma göre Altınay'ın naaşı Aydın Telli'de şehitliğine devredildi defnedilmiş 93'lüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bir paylaşım olmuş. Şehidimiz defin töreninde yalnız bırakılmamış. İzmir ve Aydın'dan gelen birçok arkadaşımız törenlere katılmıştır diye e, tüm devre arkadaşlarımıza saygıyla duyurulur diyor. Ve Libya'da şehit düşen albayın sessiz sedasız toprağa verildi haberini yapan Yeni Çağ gazetesi de bu haberi yazan yazarlarımız yazarlarımız e, yani genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak bildiriyor Twitter hesabında yaptığı paylaşımlara göre iki yazar da Çolak ve Ağrel Twitter hesaplarıyla mail adresleri ele geçirilmiş ve tamamen silinmiş durumda başka ölenlerle ilgili de e, Milli İstihbarat Teşkilatına dair elemanlar olduğuna dair de Twitter hesapları varmış. Onların yaptığı bir şey diyor. İyi Partili e, Sezgin de Aydın Milletvekili ve İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Aydın adından Sezgin de sosyal medya hesabında Libya'da şehit olan askerimizi neden gizli saklı defnettiniz? Neyi gizliyorsunuz? diye sormuş Böyle bir durum var işte. İzel rozantil ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhaba. Günaydın, günaydın. Merhabalar. Merhabalar herkese. Evet, biraz gecikmeli geldik ama uzatacağız. Çok yoğun bir baskısı var haberlerin. Farkı değiştiremiyon Fark yani. Karikatürlerin de öyle ama. Evet, evet, eminim. Bu kez bu hafta ilk defa tamamen hani can ton dinliyorsa şahit mutlu olacağı bir program yapacağız. Çünkü bütün karikatürlerimiz yerli ve milli. Aa çok güzel.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 Evet. Nuhsal Işı'nın fırçasından muhteşem bir karikatür var. Sanki haftayı ve geçmiş haftaları da özetleyen bir karikatür bu. İki polis memuru gözleri bantlı o adalet tanrıçası Temis'in kollarına girmiş onu apar topar götürüyorlar. Evet bir elinde terazi bir elinde kılıç. Kılıç var evet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 Ee, bu aktör aslında çevresinde güvercinler uçuşan beyaz güvercinler uçuşan bir ağaç Gezi Parkı'nın ağaçlarından bir tanesi ee, dedim ya karikatürcülerimizin hayal gücü bu hafta fantezinin artık uç sınırlarında dolaşıyor evet, yargıçlarda biraz şaşkın vaziyette. şaşkın çiziyorum. ve kızgın evet. <gülüyor> ne biçim müteahil ya yani, olur mu böyle bir şey diye fantastik evet. bir fantastik karikatürde pardon Agos Nuhsal edelim. ışının mikrop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 Ee, bir fantastik karikatürde e, Agos kasasının çizeri Oğhan'dan geliyor bu hafta. O Oğhan'ın e, şaşkın, her zamanki o ekonomik e, anlatımıyla yalın çizgisiyle bir tane tokmak çizmiş Oğhan. Şimdi e, o yargıçların kullandıkları, hani böyle izleyicilerin sessiz kalması ya da salonu boşaltmak için kullandığı böyle tok tok tok diye masaya vurulan e, tokmak var ya kürsüye evet, vurdu. Adaletin tokma. Adaletin tokma, evet. Şimdi e, bu tokmağa baktığımız zaman, bu ahşap tokma, gerçek üstü bir tarafını da görüyoruz hemen. E, tokmak yani sap kısmının ...bağlanma yeriyle o e, tokmak kısmının bağlantısı değişik bir şekilde birbirine e, bağlanmış. Baktığım anda onu e, Kızılderilere'nin savaş baltasına benzettim nedense. Sanıyorum Ohan da o amaçla çizdi bunu. E, yani bir Tomahawk'a benziyor. Tomahawk, Öyle değil mi? Evet. evet. Yani bu tokmağın sahibi kişi sanki onu kürsüye vurup e, izleyicileri susturmayacak da karşısındakilere fırlatacak gibi <gülüyor> öyle kullanacakmış gibi duruyor. Yani karikatürist Oğan şaşkan bir alet değil bir silah tasarlamış oluyor bu durumda. Adaletin ee, tokmağı. Evet, fantastik hayal gücü. Adaletin baltası olmuş oluyor. Adaletin baltası, kafa derisi yüzmek için mi? Yani Yer kızıl deriler öyle yapıyormuş zaman. Ama kızıl derilerin onu tamamen beyazlardan öğrendiğini net olarak biliyoruz. Her şeyi beyazlardan öğrendiler evet. Her şey iyi ki beyazlar var. Yani kafa derisi yüzmenin kızıl derileri ait olduğu tam bir efsaneden ibaret çünkü asıl İspanyol konquistadorlar, e, evet, bir güzel derilerini yüzmüşler önce, kemerlerini o... asmışlar. Evet, güzel iyi ki beyazız. <gülüyor> Fantastik karikatürlere devam edecek olursak e, Ankara'lı çizimimiz e, o da sol haberdi.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 Çevrede çeşitli sebze meyve tezgahları var. Tezgahların arkasında bıyıklı satıcılar, tezgahtarlar var falan. Tipik bir çarşı manzarası. Ve yürüyen adam başında föt şapkası boynunda atkısı var. Orta sınıfa mensup olsa gerek. Elinde diye. de file. Evet, elinde de boş bir file dikkat. Boş bir file. File abi. boş. Evet, ve çevredeki tezgahlara ve satıcılara hiç bakmadan dimdik yürüyor. ...yürürken de... ...kendi kendine konuşuyor... ...yani daha doğrusu kendi kendine telkinde bulunuyor... ...ne diyor... ...enflasyon yüzde on iki... ...enflasyon yüzde on iki... ...enflasyon yüzde on iki... ...enflasyon yüzde... <gülüyor> ...biraz önce ben simit tezgahının yanından geçerken de... ...aynı şeyi yaptım... ...enflasyon... ...iki lira olmuş simit. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ...enflasyon yüzde on iki... ...enflasyon yüzde on iki... ...yani... ...hakikaten yarıyor... ...işe yarıyor... ...simit almadan gelebildim buraya... Abi çok, ...çok iyi...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 Ben, ben 7-8 yaşındaydım, ben de hatırlamıyorum ama de böyle şeyler daha. oldum. Ha. <gülüyor> yalan o zaman, yalan haber. <gülüyor> yalan haber. Peki, o zaman e, tekrar karikatürcülerimizin fantastik dünyasına dönelim. E, bu haftanın e, son karikatürünü de Hazır Savaş'tan söz açmışken... ...Kürşat Zaman'ın e, savaş konulu fantastik ama bir o kadar da anlamlı ve...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 Gastenin içinden kendisine doğru bir asker miyferi, bir mermiler kan damlacıkları falan fır, fışkırıyor, fırlıyor. Şarapnel parçaları. Evet, şarapnel an, parçaları olabilir. Adam derset içinde gastiy okumaya çabalarken bir yandan da kafasını erek kendisini o gastiden fışkıran nesnelerden korumaya çabalıyor. Tamamen gerçeküstü fantastik bir karikatür.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 çok çarpıcı yani bu gazetelerdeki militarist dili çok evet. çarpıcı bir şekilde evet. evet. evet. evet. kan kan fışkırıyor gerçekten bunu bu kadar iyi görselle yansıtmak çok başarılı. Evet, şey. Bu bizim açımızdan da yani açık gazetenin naciz yapımcıları açısından da her gün bu biz bu aynı durumdayız yani görüyorum Hasan'ın gazete... <gülüyor> üstü şerapner parçalarıyla falan dolu. <gülüyor> evet. Miferi saklamış birisi. Tek gazete hariç ama Yeni Şafak'ın başka manşetleri var biliyorsunuz. O, evet, onu tamam. devam ediyor. Onu devam. Belki uzatma azıcık <gülüyor> onu da yapabiliriz senden sonra.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 Açık Gazete Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat onu 10 hatta 11 dakika geçiyor ama pazartesileri genellikle olduğu gibi bu bir daha sonraki keli çıkı programından da Birazcık çalarak devam ediyoruz. Şimdi de öyle yapalım dedik. Biraz önce konuştuğumuz meselede takibe devam ediyor. Yeni Şafak, Türkiye'nin birikimi zaten sloganı da olduğu için, mottosu ona uygun birikimi ele almış. CIA ile ortak yaptılar diyor. Masonlar milli birliği bozuyor. Masonların gerçek yüzünü ifşa için büyük mücadele veren Demokrat Parti Afyon vekili Gazi Yitbaşı dönemin iç işleri bakın Halil Öz aşamaz Yiğitbaşı haklı çıkar faaliyetlerine son verilmeyen masonlar 27 Mayıs 1960'ta başlayıp 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan gezi 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'a uzanan darbe zincirini evet. başlatmış. Harikalar gerçekten ve bu hakikaten e, tarihte eşi görülmemiş bir durum darbelerin her birinin failleri fiillerini CIA ile ortaklık kurarak yapsa da darbecilerin liderlerinin tamamının mason olduğu gözüküyormuş. 27 Mayıs'ı planlayan ve Menderes'in asılması için düzmece mahkemeler kurduran İsmet İnönü de etkili ve güçlü bir masondu diyor. Afya Milletvekili İtbaşı mason kongresinde dillendirilen Allahsız ve dinsiz bir hükümet vücuda getirmek hedefini meclis kürsüsünde ifşa etmişti önlenememiş ama CIA ile ortak yapılan bu şey devam ediyor kaç yılından beri 1960, 60 seneden beri tam 60 yıldır milli birliği bozma planını bu 60. yıl dönümünde aşağı yukarı ifşa etmiş bulunuyor bu böyle onun dışında da birkaç haberimiz de var. Onları da hemen söyleyelim. Yani bu birkaç tane şeyimiz var. Açıklaması hala anlaşılabilir gibi değil ama artık daha fazla şimdilik üzerinde durmayalım. Ve şeyden bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratların seçimlerinden aslında. Ön seçimler, parti ön içerisindeki seçim. ön seçimler. Kim Trump'ın karşısına 2020 yılının sonunda gerçekleşecek, başkanlık yarısına çıkacak seçimleri bunlar parti içerisinde yapılan. Hatırlayalım en büyük aday Sanders, yani kendisine demokratik sosyalist diyen ilk başkan adayıydı Amerikan tarihindeki. En ikinci Demokrat Parti içerisindeki en büyük adaysa ise Sanders'a karşı Joe Biden eski Başkan yardımcısı bu ikisi e, olacak diye e, düşünülüyordu. İlk iki eyalette seçimler yapılmıştı ve Sanders birinci olarak çıktı yüzde 26 aldı e, oyların yüzde 26'sını aldı ikisinde de fakat bir sürpriz gerçekleşti Joe Biden varlık gösteremedi ve P.T. Buttigieg e, ikinci oldu hatta Sanders'a çok yakın oylar e, almıştı e, ama Üçüncü seçimler Nevada eyaletinde yapıldı ve şu söyleniyordu. İlk iki eyalet biraz Amerikan ortalamasının dışında başlangıç açısından, moral güç açısından önemli ama yüzde doksanından fazlasının beyazlardan oluştuğu eyaletler bunlar. Nevada ise öyle değil. Esas burada göreceğiz Sanders'ın ne kadar etki ettiğini deniyordu. Çünkü toplumun yüzde altmışı beyaz, yüzde kırkı beyaz olmayan yani yer, yerli halklar özellikle Latino'lar. Ve siyahlardan oluşan bir bölge. Ve Nevada Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizliğin en yüksek olduğu kent. %13 gibi dev bir rakam. %3-4'lerde sanırım ABD ortalaması. Çok büyük bir oran. Türkiye'ye yakın yani şeyin işsizliğin Nevada'nın. Las Vegas gibi kumar e, Endüstrisini. endüstrisinin gelişmiş olduğu bir yer. Madenciliğin gelişmiş olduğu bir yer. Dolayısıyla toplumsal eşitsizliklerin de çok yüksek olduğu bir yer ve kuvvetli sendikalar da var Trump'ın da büyük şeyleri var orada kumarhaneleri var evet muhtemelen e, ve e, Sanders muazzam bir rekorla e, seçimi kazandı yüzde 46 yani neredeyse yarısını aldı oyların bu sefer beklenildiği üzere Joe Biden ikinci oldu yüzde 19 e, ikinci oldu P.T. Buddy'ci yani ilk iki eyaletin sürpriz e, katılımcısı ile yüzde 13. evet, yani 13'lerde kaldı da, kendisinden sonra gelenlerin toplamı kadar toplamından fazla oyu almış oluyor bu seçimde ve bu büyük bir şey yaratmış zaten yani büyük yerleşik... coşku yaratıyor tabii şeyde sen yani en ben... azından sendir kampanyası tarafında genel yerleşik medyada da e... ...acayip kafayı yedirtmiş... ...tabir caizse eğer... ...ve öyle demişler yani histeriye kapılmış... ...hatta MSNBC... ...şeyleri... Evet, evet. ...sunucuları... ...ve <gülüyor> şeyleri senatöre ve... ...yani bazen şey demişler... ...yani bir gözlemci demiş ki... ...tam anlamıyla bir kafayı... ...yeme hadisesinden bahsediyorlar... ...demişler birisi şeye benzetmiş... ...mesela... ...James Carville diye birisi... George Bush'un beyaz evinde görev almış olanlardan bir tanesi Sanders'in zaferini Evladimir Putin sayesinde aldığını söylemiş. Evet, Onu, Amerika emriyle. Amerikan istihbaratı. Ama bunu Sanders'a da diğerlerine de birkaç hafta önce söylemiş. Sanders bunu öğrenir öğrenmez derhal açıklama yapmıştı. Evet. Rusya Rusya diktatörü şey e, ne, pardon, çete çete lideri gibi evet. bir kavram kullandı Putin için karışmasın. Ee, onun yardımlarına ihtiyacımız hmm. yok e, ama hiç fark vardı. etmemiş bu James Carville e, bitirirken e, bir noktada sunumunu yaparken hi Vlad demiş yani Vladimir'e selam Vlad demiş yani o kadar ima ediyor ben seyrediyorsan Hı -hı. bak işte senin şeyin bu diye eserin filan diye yani e, başka birisi de çok ilginç bir kadın da e, yorumculardan bir tanesi gene e, Nicole Wallace adı ...onu bulmaya çalışıyordum. E, Common Dreams'den aldığımız bir haber. Bu da e, şey demiş. Yani bu işçilerin işçiler buna sendikalar düşmandı. Şimdi neden böyle oy veriyorlar hiç anlamadım filan diyorlar <gülüyor> ve bir tanesi şey demiş. E, Wallace, ben oy verenlerin artık hiçbir şey anlamadığını ya da onların davranışından ben hiçbir şey anlamıyorum diye tam bir panik sergiliyorlar. Yani inanılmaz hoşlukta bir manzara bu. Tamamen kafayı yemiş gibi ama en müthişi Chris Matthews'du. Uzun süreden beri öyle Matthews şey yapıyor. Hardball diye bir televizyon şovu var kendisinin. Ve Sanders'ın Nevada'daki... E, zaferini e, Nazilerin Fransayı işgaline benzetmiş yani bu hakikaten e, küçük dilimi benim de yutacağım. Bu, bir bu şey. Amerikan sağı bile artık yok o kadar dedi bu arada yani o kadar ileri gitmişti. ve bunu söylediği kişi bir Yahudi burada. Evet bir ha, Yahudi ben oldu. de onu söyleyeceğim. bir Ailesi zaten holokosta e, kaçıp gidiyor. Bir kısmı yok olmuş evet. bir Yahudi'den bahsediyoruz ve bunu bile söyleyebiliyorlar yani hiç. Çok e, ama en ilgincini de e, şeylerden söylemişler yani e, ben bu aynı e, şeyden bahsetmiyoruz demiş yani Rojas Alexandra Rojas diye birisi e, e, ben yeniyim siyenede demiş. Bir, bir siyasi yorumcu olarak geldim demiş. Benim yaşımda tonlarca insan var. Benim gibi benziyorlar ama bu şeyde aynı seviyede değil. Bu, bu, anlamadım ben bu işi demiş. Hiç sınıf meselesini hiç çözememiş. En güzelini de Anand Girid Haradas yapmış ama. Amerikan iktidar seçkinleri için yönetici elitler için uyanma vakti demiş. Hapı yuttular demiş yani. Uyandılar. Bloomberg Mart ayında e, Sanders'ın karşısında aday olarak çıkacağını zaten e, birkaç hafta önce evet. söylemişti. İlk eyaletlere katılamadı. Geç açıkladığı için başkanlığını ama 3 Mart'ta süper salı gerçekleşecek. Evet. 14 eyalette birden ön seçimler. Bloomberg yani bir milyarder. Trump gibi bir milyarder. Gene Trump gibi tamamen kendi parasıyla hiç öyle... E, kampanya yapmadan şeye giriyor Geri Haradas da zaten bunu söylemiş Tam e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Başkanlığı satın Almak paranla satın almak Tamam legal olabilir Ama e, diğer bütün e, Yolsuzluk haberlerini Solda sıfır bırakacak kadar Büyük bir yolsuzluktur Ukrayna'yı falan unutun demiş Bundan daha büyük bir kepazelik olmaz demiş şey, bu arada şey derken e, dün akşam İstanbul'dan gelen telefon e, programında da e, bir şey öğrendim. E, epeyden bir, epey bir süreden beri işte e, bir yorumlarla devam ediyor Amerika'nın gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerinden biri Bernie Sanders, Pete Seeger'in bütün en iyi şarkılarını 1980'lerde söyleyip albüm çıkartmış. ha bunu hiç anlamamıştım. <gülüyor> bunu dün akşam ben de radyodan bizim radyodan öğrendim ve <gülüyor> hatta şöyle bir yorum yaptı Güven Güzelleri. Yani Türkiye'deki siyasetçileri de düşünelim işte. Cevit'ten her bakan vesaire hepsi aklımdan geçti diyor 1960'tan bu yana herhangi birinin böyle bir albüm çıkardığını düşünebiliyor musunuz dedi evet ilginç bir durumdu yani Pete buradan bir günaydın diyelim Ve, e, ha, seçim haberi derken Hamburg eyalet seçimlerinde Merkel'in partisinin büyük hezimete uğradığını belki onu da Ahmet İnsel'le yarın konuşma fırsatımız hı hı. olur Yeşiller büyük ölçüde oy artırmışlar Sosyal demokratların kalesi olarak bilinen Hamburg şehrinde Merkez Sol Sosyal Demokrat Partisi en büyük parti konumunu korumuş. Yeşiller büyük oranda artırmış. Ama iktidardaki muhafazakar CDU yani Hristiyan Demokrat Partisi de muazzam bir e, e, e, hezimete uğramış. Bugüne kadar kaydedilen en kötü yenilgisini almış. Hamburg bu... bu e, açık gazetelerin başında söylemiştik, Greta'nın da katıldığı bu cuma 60 bin kişilik büyük bir iklim yürüyüşü evet, gerçekleştirilen bir şehir. Bunu da sürdürelim. Yeşiller de büyük bir yükselişe gitmiş. E, partinin genel sekreter SDI yaklaşık %11 oya düşmüş. Eyalette 3. partiye. E, ve e, yani afd de oy kaybetmiş ama alternatif deutschland yani aşırı sağ almanya için neonaziler ama hala eyaletten parlamento temsilci gönderme ihtimali de varmış yeşillerde de büyük bir yükseliş var seçim demişken bir de trump'ı hatırlayalım hindistan ziyaretinde de sapanlı maymun polisi koruyacak şöyle mi evet. <gülüyor> ne demek bu <gülüyor> E, kentleri biliyorsunuz Hindistan'da maymunlar. Bak, oradaki ekolojik krizin bir yansıması. Şehir e, içerisinde sokaklarında maymunlar dolaşıyor. Ve Trump burayı ziyaret edecek. Dolayısıyla sarı saçlarıyla Trump işte. ciddi bir hedef tabii maymunların. Dolayısıyla onları korumak için sapanlı. Yani Hiç maymunları şey ağaçlardayken taşla vuracak olan bir polis grubu. Binlerce polis grubu istihdam edilmiş. Evet güvenlik <gülüyor> tedbir olarak bir önemli şey daha var. O da birkaç haber daha var. Onları da kısaca hızla şey yapalım. şey de söyledik ki Almanya'da ırkçı teröre karşı 10 bin kişinin yürüdüğünü, Hanaö kentinde aralarında Türkiye Cumhuriyeti Türkiye vatandaşlarının da bulunduğu dokuz kişinin ölümüne yol açan ırkçı saldırılar, kendi annesini vurup kendisini de vurduktan sonra faşistmiş zaten tespit edildi. Büyük bir yürüyüş oldu. Bugün Julian Assange'in duruşma da var. Wikileaks kurucusu ve independent yazarı Patrick Coburn, Julian Assange her gazetecinin yapmayı hedeflemesi gereken şeyi yaptı demiş... Yani WikiLeaks'in collateral murder isimli videosu yayınlanana kadar Amerika Birleşik Devletleri ordusunun askerlerinin Irak'ta yaptıklarının boyutu kanıtlanamıyordu. Teminat günayeti adı altında WikiLeaks'in dünyaya verdiği video Irak'ta Amerikan askerlerinin bir hava taşıtından kahkahalar atarak şakalaşarak birbiriyle 12 ila 18 sivili yerde vurduğunu neşeden Geberdiklerini söylüyor, gösteriyordu. İkisi de gazeteciydi, Reuters muhabirleri. Yani e, şey de söyledik, o leaks kurucusu Julian Assange herhangi bir suç olmadığı halde 175 yıl Amerika Birleşik Devletlerine casusluktan iade edilmesi isteniyor ve herhangi bir sebep olmaksızın yat yatırılması isteniyor. Bunu yaptı. Bu dava da İngiltere'de mi? Çünkü şu anda İngiltere bel maaş diye yüksek e, korunaklı bir şeyde tutuluyor ve son derece ilginç bir şey daha var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri bir yandan bunu istiyor kendisine. Hiç böyle bir suç işlediğine dair en ufak bir şey olmadığı halde. Ne kanıt ne bir şey. Onu istediği gibi e, bir suçlu olan e, bir kadın şeyde anne. Anne Sekoulas adlı bir diplomatı Amerikan diplomatını iade etmiyor oysa trafik suçunda bir genci Harry diye bir genci motosikletli genci çiğneyen bir güvenlik görevlisiydi şey, bir askeri şeyde istihbarat görevlisi 42 yaşında onun karısıydı Anne Sekoulas öldürüp öldürdü delikanlıyı ama diplomatik dokunulmazlığını söyleyerek gitti Amerika'ya döndü. Amerika'dan istedi Britanya ailesi de katiyen veremeyiz. Diplomatik dokunulmazlık var dedi ki bu da yalan. Bildiğim kadarıyla diplomatik dokunulmazlık belli. Sadece görevle ilgili şeylerde geçerli bir şeydir. Tabi bilmem 300 yıldır böyledir yani diplomatik dokunulmazlık Demokrat Parti döneminde Türkiye'de de oluyordum Böyle bir şey. Bir NATO e, askeri bir e, Türkiye Hı. vatandaşını ezerek öldürüyor. E, evet. Sonra da kaçıyordu. İşte ailesi de olan, evet. Heridan'ın ailesi de yeryüzünün en büyük şeylerinden birisi demiş. Katiyen İngiliz Britanya iade etmemeli demiş. Şu, var mı yok mu bilmiyorlar onlar ama zaten bizim çocuğumuz öldürüldükten sonra onu iade etmeyen Amerika nasıl şey yapabilir diyorlar. Evet, böylece bitiriyoruz. Başka bir iki haber de vardı ama zamanımız kalmadı. Bitirelim. Ve gelin çıkıyı olduğu gibi aldık. Onun destekçisi Burcu Akara'da teşekkür ederek bugünkü programı kapatalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Ayardan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrey Gritskuda bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.